Efendim, hayırlı akşamlar. TV.net ekranlarına hoş geldiniz. Soruların peşindeye hoş geldiniz. Biz her hafta olduğu gibi bu haftada e, İhsan Fazlaoğlu hocamızla birlikte soruların peşinde olacağız. Verilmiş tüm cevaplara karşı soruların e, peşinde. Bugün üç e, kelime etrafında bir e, yol izlemek istiyoruz. Bilim, bilgi ve bilimsellik. Bu üç kelimenin e, haritasını aslında belki bilim meselesini genişlice ve etraflıca konuşmak arzusundayız. Soruların peşinde de önümüzdeki bir buçuk saat boyunca inşallah. En azından niyetimiz bu olsun. Diyorsun. Niyetimiz bu. Niyet Başlamadan önce ben şeyi böyle dinleyicilere de paylaşayım ki bir daha böyle bir nedir hocam? Ne diyelim? Cesaret bulup da böyle bir şey yapmamanı sağlamış oluruz. Geçen hafta programdan sonra ben Fark ettim sen söyleyince. Çok ciddi bir rahatsızlığın vardı aslında. İlaç alıp gelmişsin, ee, iğne olup gelmişsin hatta evet, değil mi? Serumla hocam. Ama maşallah hissettirmedin bana. Ben onu pek hissetmedim. Hani bir kekremsilik vardı sende ama. Vardı hocam. Hem sizin söyledikleriniz hem kendi söylediklerim. Sürekli zihninde yankılanıyordu doğrusu. Hmm, ama yani bunu yani programı yapmayın. Sağlıktan öte ne var ki yani. Onun için bence bir daha böyle bir şey yapmayalım. Eyvallah atlatırım diye düşündüm hocam. Bana <gülüyor> da şeyi sordular. Size de söyledim. E, ya bir gerilim mi vardı dediler e, hocayla dedim hoca beni döver. E, Estağfurullah. Gerilici şey bizim Estağfurullah. orada. Yok yok ama yani ciddi bir rahatsızla ilaç alıp geldiğine göre. Evet maalesef hocam. Ciddi, ama an çok geçmiş an olsun. E, Anlaşıfamızı. Atlatmış versin. olduk. Geçen hafta yani izleyicilerimizden de e, buna dair dikkatini çeken olduysa durum bununla ilgiliydi. ilgiliydi. Anlaşıfamızı. Buyla Meselesi evet. Ama dikkat edelim bir daha gerekirse programı ertelenir ama sağlıktan öte bir şey yok tabi. Eyvallah. Eyvallah evet. hocam. Şimdi e, bilinme girmeden önce hocam sizin her cumartesi zannediyorum saat 10'da sabah. Evet. E, olan bir şey Ali Kuşçu okumaları evet. diye bir şey var. Epeydir sürüyor. Hı hı. Onu da biraz e, sormak istiyorum aslında. Ne, ne oluyor hocam orada? Ha, e, güzel. E, teşekkür ederim bunu sorduğun için. Hiç aklıma da gelmedi açıkçası. Şimdi e, 2024'te Ali Kuşçu'nun ölümünün 550. Ölüm Yılı dönemi. Kuşçu kimdi hocam? Ali Kuşçu. Evet, kimdi? Onu mu anlatalım şimdi? Yok, yani mu? sadece bir cümleyle bize... Yani, cümleyle e, e, Fatih dönemi. Yok, tabii önce Timurlar döneminde e, Semerkant'ta... E, sar, babası saray çevresinde olan Ulu Bey'in e, kuşçuluğunu yapan, onun için Kuşçuzade diyoruz. Orada bizzat Ulu Bey'in e, gözetiminde yetişen, Bursalı Musa Kadızade'den... Ders alan, Semerkant e, Rasathanesi'nde gözlemsel astronomi yapan, e, Semerkant Mezesinde eğitim gören ve hocalık yapan, daha sonra e, Timurlar ortadan kalkınca e, süreç içerisinde yavaş yavaş Anadolu'ya doğru gelen ve İstanbul'da kısa da olsa e, görev yapan, öğrenci yetişiren, e, 15. yüzyılın önemli matematikçi astronomlarından biri. Aynı zamanda bir filozof, kelamcı. Ee, pek çok alanda eseri olan ve daha sonraki e, entelektüel hayata da ciddi etkisi olan bir düşünür. Eyvallah. Ee, Ali Kuş ne oluyor soracağım ama şeyi e, anımsadım hocam. Şimdi tabii hocaya soru sorunca dikkatli ol diye kendime geçirdim. Bu merhum Erbakan hocamız biliyorsunuz bir soru sorulduğu zaman e, Demir'le ilgili. ...ya da mühendislikle ilgili demir frizlerinin dağlardan evet, çıkarılmasında... Evet, şöyle İstanbul Teknik Üniversitesi öğrenci yıllığında yazan evet. bir cümledir. Evet, doğru. Yok, ben o kadar gitmeyeceğim canım. İyi, iyi. Şimdi dolayısıyla biz de e, Medeniyet Üniversitesi, Felsefe Bölümü, Bilim Tarihi Bölümü... E, hocalar olarak bir hazırlık yapmaya başladık. Bir Ali Kuşçu Araştırma öbeği kurduk. Bir web sayfası kurduk bunun için... Ee, özellikle şu anda Megan Üniversitesi'de olan Hasan Umut... ...arkadaşımız, hocamız... ...malum Ali Kuşçu üzerine doktora yaptı. Ee, bu işin... E, e, ...önderliğini üstlendi. Kitebe yayınları da... ...bunun... E, ...bu çalışmaların... E, ...maddi tarafını... E, ...karşılamaya... ...karar verdi. Buradaki amacımız bir, Ali Kuşçu'nun... <gülüyor> 2024-500 2020 2020 hazırlık yapmak, uluslararası bir konferans düzenlemek. Bu zamana kadar e, Ali Kuşçu'nun eserlerinin edisyon kritiği, Türkçe tercümesi elden geldiğince yapmak ve yayınlamak. Ayrıca her hafta Ali Kuşçu okumaları adıyla Ali Kuşçu'nun eserlerini müzakere etmek. İlk önce Abdullah Yıldırım Hoca'nın nezaretinde Ali Kuşçu'nun dil felsefesi üzerindeki çalışmaları, i̇lm Vaz çalışmasını müzakere ettik. Yaklaşık 14 hafta sürdü. E, o bittikten sonra Ali Kuşçu'nun astronomi kitabını, Fatih'e sunduğu El-Fetih-i İlmiye adlı eserini okuyoruz. Ve klasik astronominin temel kavramları, temel önermeleri nelerdir? Onları konunun uzmanı eşliğinde işte Hasan Umut okutuyor. O bittikten sonra bir aksilik olmazsa El-Muhammediyefi İlmi Sarp eserini Elif Baga Hoca'nın nezaretinde okuyacağız, müzakere edeceğiz. Sonra bunlar YouTube'a konuyor zaten. Oradan da izlenebilirler. Bir de aylık Ali Kuşçu konferanslarımız var. Orada da alanında uzman hocalarımızı 15. yüzyılı e, i̇nceleyecek şekilde konuları taksim ettik. İşte 15. yüzyılda dünya tarihi, 15. yüzyılda Timurlar, 15. yüzyılda Osmanlılar, 15. yüzyılda Memlükler. E, önce siyasi tarih, politik, ekonomik tarih. Akabinde de 15. yüzyılda bilimler. Dedim ki İtalya'da neler oluyor? Avrupa'da neler oluyor? Matematikte, astronomide, kozmolojide, matemat e, çeşitli e, diğer bilimlerde... Bunları böyle müzakere ederek gideceğiz. Bir tür e, bize de bir vesile oluyor bu tür konuları tekrar ele almak, uzmanlarından dinlemek. Bazen yabancı misafirlerimiz de oluyor e, buna katkıda bunlar. Tamamlandığı zaman hocam işte 15. yüzyıl klasik dönem bir alimini biz bütünüyle... Amacımız o ortaya Amacımızı çıkarmış olacağız. Bütünüyle çok zor tabi de. Çünkü ikinci çalışmaların çok olması lazım. Ama tüm tek... kendi birinci eserleri... Ama tek başına Ali Kuşçu'yu yalıtılmış bir halde bilmemiz mümkün değil. Onun dönemindeki onun öğrencileri, hocaları, etkileştiği alimler... Yani diyelim ki Hocazade, Hatipzade, Molla, Hüsrev'den tut... Molla Lütfüsü'ne bir sürü insan var o dönemde. Ya da Semerkant'ta etkileşimde olduğu anne yetiştirdiği öğrenciler... kendi çocukları filan... Yani o dönemi bir bütün olarak e, onun resmini çekmek e, pek çok konuyu halletmek e, demektir ki o henüz daha erken. Eyvallah. Tabii şey ama bir tarafıyla da hocam hani bu son yeri oluşun belki buna ilişkin. E, o bizdeki klasik biz geçmişimizi bilmiyoruz, kopuğuz, bakmıyoruz, tanımıyoruz, bilmiyoruzun cevabı bu aslında. Ya şöyle şikayet edenler iş yapmayanlardır. Şikayet etme iş yap ya. Yani şu yok, bu yok, şöyle yapmıyoruz. bir Yap o zaman bir şey tespit ettiysen onun... E, gereğini yaparsın. İşte Bizde bu şunu şöyle yapmıyorlar. Ya da işte İhsan Bey şunu yap, niye yapmıyorsun diye. Sen yap. Her şeyi ben yapamam ki. Yani bu tür şeylere ben de karşılaşıyorum. E, ha siz bilmezsiniz konuyu ama konunun önemini fark edersiniz. Gidersiniz uzman biriyle ya böyle bir şey yapılsa iyi olur mu ne, nazik bir şekilde anlatırsınız. E, çalışmak lazım. Çalışmadan bu işler olmaz ya. Yani. Eyvallah. Evet. Eyvallah hocam. Biz zaten süremiz yetmiyor. Hemen girelim. Hı hı. Bilim meselesini. Bilim meselesi tabi biraz netameli de bir mesele değil, tarafıyla. Kesinlikle netameli değil. Ee, işte onları evet. soracağım ama şuradan niye netameli diyorum onu söyleyeyim müsaadenizle hocam. Ee, Türkiye şartlarını dünyada da aslında bu açıdan tartışmalı. Ee, taraftarları var. Karşıtları var. Ee, i̇şte uzaktan sempatiyle bakanları var. Bir, e, kendi Yok o bilimle alakalı değil ama. O bilimin sonuçlarıyla alakalı. Şimdi bir şeyi iki türlü konuşabiliriz. Bir kendi haysiyeti bakımından. Kendisi olması bakımından ne demektir? Bir de onun sonuçları, uzantıları, cihetleri bakımından. Haysiyeti ve cihetleri birbirinden ayırıyoruz. Yani şu bardak üzerine, bardak nedir? Nasıl yapılır? Konuşmak başka bir şey. Bardağı nasıl kullanırız? Su içeriz onunla? Birinin kafasına mı atarız? Bunu silaha dönüştürebilir miyiz? Konuşmak başka bir şey. Mesela bilimin bilim olma bakımından kendisini konuşmak başka bir şey. Bilimin... Uzantılarını, etkilerini, sonuçlarını konuşmak başka bir şey. Yani şöyle diyelim buna, bir yöntem olarak bilimi konuşmakla, bir kurum olarak bilimi konuşmayı birbirinden önce ayıralım. Ha bu kadar yanıtılmış değil şüphesiz mesele ama üzerine konuşurken pedagojik olarak bir kere onu ayırmak lazım. Yani matematik nedir? Başka bir şeydir. Matematiğin mimaride kullanılması, mühendisliğinde kullanılması, matematiğin toplumdaki etkisi, matematiğin ilahiyatla ilişkisi başka bir şeydir. Anladım. O zaman hocam şey yapalım, ee, siz şimdi burada artık bir buçuk saat boyunca konuştuğumuzda, kullandığımızda bu kavramdan neyi kastediyoruzu bir evet. izah edelim. Yani şimdi, e, nedir, tabii, ne anlamalıyız? Hatırlarsan e, programların birinde şunu dedik, K kavramlarımız katmanlıdır, hareketlidir, e, zamana göre değişir, aynı zamanda ekollere göre değişir. Yani kelamcıların bilim anlayışıyla meşyailerin bilim anlayışı aynı değildir. Bugün de bu böyledir. Yani bugün de bilimi çok farklı anlayan insanlar var. Ama burada şöyle bir şeyle başlasak iyi olur. Bilim diye bir şey yok aslında. Bu daha başka bir şey oldu. Tabii. Yani ne demek bilim? Bana bir bilim göster. Şimdi bana bardak göster dediğimde daha bardak bu. Ama bu bu bardak yani. Bilim diye bir şey yok ki. Bilimler var. Bak şaşırtıyorum seni şu anda. Bilimler var. Bilimler var. Matematik bilimi var. Fizik bilimi var. Işte ne bileyim ben, astronomi var. O, dolayısıyla biz oradaki bilimi, yani şöyle eğer herhangi bir kavramın gönderimini, e, delaletini, mefhumunu iyi tayin ederse kavga etmeyiz. Herhangi bir tehlike arz etmez. Tanımlarız onu ya. Biliriz kafamızda bir tasavvuru oluşur onun. Şimdi biz bunları içeriksiz kullandığımız için mistik hava yaratıyoruz. Mistifikasyon diyorum ben bunlara kavramı. Ve kavramlar yoruluyor. Kavramlar yorulduğu için kavramların bir rehabilitasyona ihtiyaç var. Anlatabiliyor muyum? Kullandığımız pek çok din kavramı böyle, tanrı kavramı böyle, devlet kavramı böyle, adalet kavramı böyle. Adalet dediğinde şöyle neyi kastediyorsun bana işaret et. Yani o kavramın, o kavramın mutabık olduğu, karşılık geldiği, mistakı nedir? Yani neye işaret ediyorsun? Anlatabiliyor muyum? O açıdan bilim derken ne kastediyoruz şu anda? Mesela işte bunu üniversitede konuşurken, bilim tarihi. Bölümler var değil mi? Bilim, history of Science. Ne demek? Yani bilim diye bir şey yok ki biz onun tarihini... Ya matematik tarihini anlatırsın, ya astronomi tarihini anlatırsın. Ya fizik tarihini anlatırsın, ya biyoloji tarihini anlatırsın. Eğer Şimdi bu, bu da değil. Onun üzerine de konuşalım. Yöntem o zaman kastedilen değil mi? Anlaşılan tabii, daha doğrusu. Tabii yöntem ya da bilim felsefesi diyorsun. Hangi bilimin felsefesi? Şimdi bir işine gelince matematik felsefesi başka, fizik felsefesi başka, tarih felsefesi başka... Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla burada bir yöntemden bahsediyoruz biz. Ama yine de bir küme e, işte insan kü zihninde uyanmıyor. Ama değilim. şöyle o kümeyi çok iyi belirleme. Adım adım gidelim bak istersen. Şimdi bir kere bilim derken yöntemi kastediyoruz. Belli bir yöntem içre bir şeyi bilmek. Şu bardağı bilmek istiyorum ben. Ama şimdi hemen şöyle bir şey söyleyeyim sana. Çağdaş duruma bakalım. Bir yöntemse bu e, doğa bilimleri yani bir ağacı bilmekle Mesela bir matematik nesnesini bilmek aynı mı? Değil. Değil. Peki tarih nesnelerini bilmekle matematik ve fizik doğa nesnelerini bilmek aynı mı? Çünkü üniversitelerimizin örgütlenmesine bakalım. Adım adım gidelim yani yavaş yavaş. Üniversitenin örgütlenmesine bakalım. Doğa bilimleri var, değil mi? Sosyal bilimler ya da beşeri bilimler, toplumsal bilimler var. İlahiyat bilimleri var. Dil bilimleri var. Şimdi buradaki hepsini bilim kullanıyorsun. Ama doğa bilimci Buna bilim kabul ediyor mu? Yani burada müşterekliğine sağlıyor. Mesela. Yani bir şeye ortak bir ad veriyoruz. Doğa bilimleri... ...ya da doğa bilimi diyelim. Hani tekil kullanalım. Efendim sosyal bilim. Efendim matematik bilimi. Ya da ne bileyim ben dini bilim, ilahiyat bilimi. Dil bilimi. Çok çeşitli. Buradaki müştereklik nereden geliyor? Müştereklik olmazsa kullanamayız çünkü onu. Bir ortaklık var da bu nedir mesela? Şimdi ortaklığı... E, kaba bir yöntem açısından bakarsan... E, doğa biliminin yöntemiyle matematiğin ki aynı değil yani. Sen matematiği... Mesela ikinin çift olduğunu laboratuvarda test etmiyorsun mesela. Özlemleyemezsin. Yani... Şimdi burada o zaman bir fark var. Şimdi Dolayısıyla burada zaten bizim bir şey hakkında... Konuşabilmemizin imkanı ya da eşya hakkında konuşmamızın imkanı, asgari şartı... Müştereklikle... Farklılıkların aynı anda olmasıdır. Ne demek bu? Ha, şu demek. Şimdi... E, ağaçla insan ya da hayvan birbirinden ayrıdır. Ama biz onları ortak bir kavramın altında toplayarak üzerine aynı zamanda konuşma imkanı elde ederiz. Mesela diyelim ki e, canlı deriz mesela. Aslanla insan arasında bir müştereklik kurarız canlılık kavramı üzerinden. Ya da bitkiyi de katmak için cisim deriz hepimiz cisimiz mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani yukarıya doğru birleşiriz aşağı doğru ayrılırız. Basit bir tabir varlık kavramında birleşiriz mesela. Aşağı doğru o var olma bakımından farklılaşmalar başlar. Varlıkta hepimiz müşteriyiz ama mesela cisimde hepimiz müşteriyiz ama bu cisim bazen e, Düşünür, bazen, bazen fiziksel olur, bazen zihinde olur ya da o kendi içerisinde canlı olur, cansız olur, canlılar kendi içerisinde bitkisi olur, hayvan olur filan ayrılabilir. E, o açıdan o müştereklikle farklılık bizim nesneler hakkında cümle kurmamızı sağlar aynı zamanda. Tabii bunlar mantıkta teknik olarak incelenen konular. O açıdan e, burada konuşurken de şuna dikkat etmemiz lazım. Herhangi bir kavramı kullanırken bu kavramı yüklediğimiz nesneler, peki yüklemeyi mümkün kılan ortaklıklar nelerdir? Mesela burada hepimize insan diyoruz bak. Demek ki bizim insan kavramını altına düşünen bir müşterekliğimiz var. Ama başka bir açıdan da ayırabiliriz. Memleket meselesi. Hepimiz ayrı memleketten olabiliriz. Bu da bizim ayrılığımızı, çok basit örnekler bunlar tabii oluşturur. Dolayısıyla farklılıklarımızla, müşterekliklerimizi iyi belirleyerek bu kavramları kullanırsak, kavga etmeye, tartışmaya hiç gerek kalmaz. O zaman birinci sorumuzu şu, şu şudur. Bilim kavramının çok çeşitli etkinliklere yüklenmesini mümkün kılan müştereklik nereden kaynaklanıyor? Bir kere bunu bilmemiz lazım. Onun üzerine bir konuşalım. Yani o o ayrı bir konu. Ama Öbür taraftan şu da var. Şimdi günümüzdeki bilimlerle alakalı konuşuyoruz. Dedik ki yöntem. Peki Aristoteles bilimi diyoruz. i̇bn Sina bilimi diyoruz. Tıp bilimi diyoruz orta çağda. Tip, tıp bilimi Avrupa'da. Ya da İslam medeniyetinde matematik bilimler diyoruz. Ya da dini ilimler diyoruz. Mesela hadis bilimi diye bir şey var mı? Şu doğru değil. Efendim o ilim bilim değil. Bu doğru değil. Bak. Onu bir yekten söyleyin hocam. Tabii yani. Şey, fark olduğunu, ise dini ilim dediniz siz de... Yok, Aristoteles'in fiziği ile bugünkü fizik arasında da fark var. Aynı ke, ayrı kelime mi kullanalım? Ona da bilim diyoruz. Konusu itibariyle Aris... mi acaba tahsis ediyorum? Hayır, yöntem peki? farklı, o kadar. E, eski bilim, yeni bilim dersin. Şimdi burada basit bir örnek şu. E, yöntem de değişiyor ama hocam. Değişsin. Ama yine de hala Aristoteles'in fiziğine bilim dememizi, bugünkü Einstein fiziğine bilim dememizi mümkün kılan bir ortaklık var. Dedim ya, bir ortaklık hmm. da var. Biz hala onlara bilim diyoruz yani İbn Sina'nın elkanı fıttabı bilim değil mi? Bilim. Ee, ama bugünkü tıpla alakası var mı? E, yok. Ya da başka güzel daha bir örnek yaparız. zaman klasik astronomiyi düşün, bilim mi değil mi? Bilim. Ya bilim tabii, o kadar da matematikseldir ki klasik astronomi. Hı. O kadar matematikseldir ki. Epeki yanlış ama peki. bugün o astronomi doğru mu? Değil. değil. değil. Ama hala bilim o, biz onu bilim tarihi de okutuyoruz zaten. Diyelim ki Mezopotamyaların ikinci derece denklem çözümleri, üçüncü derece denklem çözümleri matematik biliminin bir konusu mu, ya da Harizminin el kitabı Muhtasar Ficab Mukabelesi matematikin bir konusu mu? Elbette. Ama yan yani eksik, yanlış da değil ama eksik. Bugün için pek bir anlam ifade etmiyor ki. Ha, şimdi dolayısıyla o bilim kavramını geriye doğru taşıdığımızda da başka sorunlar çıkıyor. Müştereklikler var hala, ama farklılıklar da var. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla mesele yöntemle alakalı o zaman. Şimdi bu yöntemi bizim iyi anlamamız lazım. Yöntemi iyi tanımlamamız gerekiyor. Ama oraya geçmeden önce şunu söyleyelim bir de. Meseleyi iyi vaz etmek için. Bak bir soru sordun iş karıştı. Ben, evet. Şimdi bizim e, mertebe, meratib dediğimiz bir kavramımız var. Ya da piramidal düşünmek. Birbirinden farklı bunlar. Şimdi mertebeler var. Biz var olanlarla ilişkin e, baktığımız zaman çok çeşitli var olanlardan bahsediyoruz. Fiziksel var olanlar var. Zihinsel var olanlar var. Matematiksel var olanlar var. İlahi var olanlar. Bak, Allah üzerine konuşuyorsun. Melekler üzerine konuşuyorsun değil mi? Bu nesneler üzerine yükleme yapıyorsun. Onun Ahlaki olduğu olaylar var. Efendim e, politik, tarihsel. Bizans devleti diyorsun. Osmanlı nerede onlar? Ha. Dolayısıyla var olanlar mertebeleri var. Çeşitli onlar. Tek bir şeyden bahsetmiyorsun. Var olanların mertebeleri olduğuna göre, yani farklı var olanlar olduğuna göre, daha da hani basit değil, farklı nesneler olduğuna göre, bu nesnelere ilişkin bilgimiz de farklı olacaktır. Çünkü onları bilme yöntemlerimiz farklıdır. Dolayısıyla yöntemler de farklıdır, değil mi? Yani senin e, ilahi olanla ilişkin Onları bilmeye ilişkin geliştiren yöntemle, ağacı bilmeye, doğa nesnelerini bilmeye ilişkin yöntemin farklıdır. Tamam, onu reddediyor mesela. Kimi reddediyor? İlahi olan, yani keşf. Şimdi mesela. bak, ilahi olanı ontolojik, yani varlıkça reddetmek başka bir şey. Ama bugün ilahiyat fakülteleri var mı, yok mu kardeşim her yerde? Toplumsal bir... Bak her yerde var ya. Yani benim yurt dışında görev yaptığım her üniversitede teoloji fakülteleri var. Hristiyan araştırma merkezleri, Yahudi araştırma merkezleri, Budist araştırma Merkezi var. Aç şey internete gir bak. Orada bilim yapılıyor. Şimdi İngilizler science başka ne diyecekler yerine? Ona da science diyorlar, ona da science diyorlar. Şimdi şöyle bir, Türkiye'de şöyle bir şey var bak. Ben biraz konuyu dağıttım ama sen beni toparla. Türkiye'de seninle daha önce de konuştuk bunu. Klasik Türkçenin lafızlarını, lafızlarını kullanarak... Düşündüğümüzü zannediyoruz. Bunu defaatle söyledim. Tefekkür başka, düşünce başka. Yahu değil. Aynı şey bunlar. İlim başka, bilim başka. Elbette medulleri, delaletleri farklı olur canım. Yani bırak bugünü yüzün önce farklıdır. İlim kelimesini kelamcılar başka kullanır. filozoflar başka kullanır. Sufiler başka kullanır. Mesela sufiler ilim kelimesinden haz etmez. Marifet kelimesini kullanır. Bunun neden niye ne diyeceğiz şimdi sufiler? İlim düşmanı mı? Değil. Bunların yöntemleri, olaya bakışları farklı. Yani aynı dönemde ilim kelimesini sen bugün bilim, ilim ayrım yapıyorsan o dönemde de ilim kelimesi farklı. İrfan ne demek? İlim ne demek? Marifet ne demek? Malum bir sürü farklı şeyler var. Yani böyle toptancı efendim, yekme saklaştıran, teklifleştiren, aydınlanmacı kafayla bu işler çözülmez. Anlamıyor mu? Yani sen git İbn Sina döneminde ilim de herkes farklı bir şey söyleyecektir sana ilim kelimesini kullan farklı bir şey diyecektir anlatabiliyor musun? Marifet kelimesini kullan Şeyin yeri farklı o zaman. bir şey diyecektir doğru mu hocam yani şimdi bugün Türkiye'deki çok popüler algı için söylüyorum ilim dediğimiz zaman din ya da dini ilimleriyle ilişkili şeyler yok pek Arap ne diyecek Bilim Yusuf Arap zaman... ne diyecek şimdi Türkiye için ama, ama olur mu canım Türkiye için şimdi sen Bilim kelimesini uydurdun. Güzel de bir kelime. Sıkıntı yok kelimeyle. İlim kelimesini kullanıyordun. Bundan 60-70 yıl önce onu kullanıyordun. Ee, dedin ki ya ilim başka, bilim başka. Peki medresede okulan matematik bilim mi, ilim mi? Hadi söyle bana. Mantık bilim mi, ilim mi? Medreselerde okutulan, sırf din ilimleri okutuluyor, Dil bilimleri okutuluyor. Hem de çok gelişmiş. Bilim mi, ilim mi diyeceksin. Astronomiye ne diyeceksin? Medresede Kadızade'nin şerr-ül mülakası okutuluyor. Asur, bildiğin astronomi. Efendim, batın Amil'in teşhül-eflakı okutuluyor. Ee, bir cendinin şehri okutuluyor. Bilim, ilim mi o? Ayet yok, hadis yok. Bildiğin matematiksel astronomi. Ne diyeceğiz ona? Ee, Osmanlı ona da ilim diyor. Dolayısıyla bu tartışma yersiz... Yersiz ve ucuz bu. Ucuz. Ucuz. ucuz bu. Yani bu doğru değil böyle bir şey. Ayrım yapmak. Şunu diyebilirsin. Eski bilme yöntemiyle, bugünkü bilme yöntemi tabii ki farklı birbirinden. Yani Aristotelesci, i̇bn Sinacı bilme yöntemi tümden gelimci bir yöntem, bugün tüme varımcı bir yöntem mesela diyebilirsin. Bunlar üzerine konuşuruz. Ama kelimelerin lafızları üzerinden giderek büyük entelektüel atılımlar yaptığını düşünmek yanlış bir şey yani. Ya da buradan harekette dönüp mesela Aristoteles'in atıyorum fiziği, ya bunu bilim olarak değerlendiremeyiz demenin demesi. Bugün anlamadım. öyle yapıyoruz tabii. Bak şimdi o da güzel bir şey aslında. Şimdi felsefe bölümleri var, bilim tarihi bölümleri var. Mesela benim üniversitemde İbn Sina'nın fizik kitabını biz felsefede okutuyoruz. Bilim tarihinde okutmuyoruz. Peki İbn Sina'ya desek ki seninki felsefe ya bir de utanmadan şunu da yapıyoruz ama felsefe üzerine konuşurken diyoruz o dönemde felsefe tüm insani bilgiyi kuşatan e, yapının adıdır. İbn Sina'nın Şifası'nda Mantık da o bilimin bir parçası. Ee, unsur, madenler de, bitkiler de tam bir külliyat o. Hepsini bugünkü anlamıyla bilim olarak görüyor adam. Ama biz modern bilimde matematiksel karakterli bir yapı elde ettiğimiz için modern bilimin üç bileşeninden biri matematik, biri mekanik, biri empirik. Ee, matematiksel olanı bilim kabul ediyoruz geriye doğru da. Mesela Mezopotamya cevirini bilim kabul ediyoruz ama Mesopotamya tıbbını bilim kabul etmiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ya da Aristoteles'in fizikasını bilim kabul etmiyoruz. Ya da oradan çok küçük bir parçayı bilim kabul ediyoruz. Ee, büyük bir kısmını işte doğa felsefesi diyoruz. Natural philosophy. Ona bakarsan... E... Bu da bugün ulaştığımız bilim kavramı ile ilgili. Tabi ne demiştik hatırla. Biz şimdimizi esas alıp... ...geçmişi bu şimdinin uzantısı kılıyoruz. Bu şimdiye uyanı... ...buraya alıyoruz. Mesela bak daha güzel bir şey. Newton'un prinsipası bilim mi? İlim mi felsefe mi? Bugün felsefe. Principası. O, o gün de felsefe. Adı zaten mat, mat, Principa Matematikal Natura Felsefisi. Doğa felsefesi matematikle ilgili. Ee, Newton bilim adamı kavramını bilmiyor ki. 1660'tan sonra yavaş yavaş giriyor. Newton ne tür bir Doğa filozofu. Yani şu, şimdi bakın bunlar e, aşağıda. Yani genel kültürde bu şekilde kullan, Yukarıda da böyle kullanılıyor. Şeye benziyor bu. Efendim Orta Çağ'da e, insanlar dünyanın düz olduğuna inanıyorlardı. Tepsi gibi. Ya bunu söyleyin koca koca adamlar. Entelektüel yok. Şimdi bir konuda uzman olmak başka bir şey. Entelektüel olmak başka. Bir kere dünyanın düz ya da yuvarlak olması bir inanç konusu değildir. Bilmenin konusudur. O inanç, dini bir inanç değil ki o. İkincisi adam 35 yılımı bilim tarihi, düşünce tarihi, felsefe, bilim tarihi verdim. Böyle diyen bir adam araslamadım ben tarihte. Bak, bırak Orta Çağ. Helenistik dönemde de yok. Yunan döneminde de yok. O ne demek ya? Dünyanın düz olduğunu kimin anıyormuş? Bunu söyleyen adam akademisyen, profesör. Parantez açayım da anlaşılması çolacağım. Şey, kilise ne, neyi yargıladı Galilei mesela? O başka bir şey. Dünyanın merkezinde olup dönmesi. O başka bir şey. Dünyanın e, kendi eksiline Ev... etrafında dönmesi. Hı. Güneşin merkezinde olması filan. Güneşin dünyanın etrafında ve kendi eksiline etrafında dönmesi. Başka bir şey o. Hı. Klasik, ya bilmeden... Ya bilim tarihi diye bir disiplin var. Binlerce metin üretilmiş. İnsan bir okur. Dedim ya... Genel kültür seviyesinde entelektüel okuma yapmıyor. Ben bunun uzmanıyım. E iyi ol. ...insan biraz genel kültür bilgisine sahip olur. Böyle bir şey yok ki. Anlatabiliyor muyum? Komik komik... ...çıkarımlar yapılıyor. Bir insan sözünün... ...insanlara değdiğini dikkate alıp, o sözden sorumluluk duyması lazım. Sen bir akademisyensin, ünvanın var. Böyle bir cümleyi kullanıyorsun. Gençler buna göre... ...tırnak içerisinde amel edecekler. Yani ona göre düşünecekler. O senin sorumluluğun artık yani. İnsanları yanlış yönlendiriyorsun. O açıdan bu kavramlara, bu kelime dikkat etmemizde fayda var. Uzmanlık iyi bir şeydir tabi. Yani uzman olmadan işler yürürmez ama bu konular üzerine ahkam kesmek için biraz entelektüel, çift leyle entelektüel olmak lazım. Mı? O dönemin genel ilkelerini, genel yaklaşımlarını, genel kültür uzayını, kavram uzayını, yargı uzayını bilmek lazım. İnanılmaz yanlış bilgiler var ve bu yanlış bilgiler maalesef şeyde değil, popüler kültürde de, kamusal kültürde değil ki onlar olabilir. Yukarıda da böyle düşününce insan üzülüyor yani kültürün piramidin tarafı kalmamış yani. Hocam. Şimdi dolayısıyla şöyle bir o... vaktimiz bitiyormuş ilk bölüm için. Ama şunu söyleyeyim buradan devam edelim. Bence mesele bilimdi, şuydu buydu dedi. Bilgi nedir? Onu konuşmamla konuşmamız gerekiyor. Çünkü bilim ya da bilimsel bilgi diyoruz bak bilginin bir fonksiyonu. Önce bu bilgi üzerine biraz konuşalım. Buradan hareket ederek e, bilginin başına sıfatla dini bilgi, hmm. bilimsel bilgi, matematiksel bilgi gibi bir şeyler konuşur. Bunun üzerine belki düşünmekte fayda var. Yani disiplinlerden gitmek ya da yöntemlerden gitmek gitmeden önce bu bilgi kavramı üzerine biraz e, akıl yürütmemiz gerekiyor. Tamamdır. Gerek Dönüşte şimdi. o zaman hocam hani evet. biraz daha 1 bir dakikamız daha var. Dönüşte bilgi nedir'den devam ederiz. E, ama mesela bilim için siz bilim yoktur, bilimler vardır dediniz ama. Hayır ben bunu sadece meseleyi tahrik etmek için söyledim. Eyvallah. Bizim çeşitli varlık alanlarına ilişkin kullandığımız bilme yöntemindeki ortaklıklardan hareket ederek tırnak içinde bilim diyeceğimiz bir şey var. O nedir? Onun üzerine konuşmak lazım. O yöntemdir dedik ya. Tamam. Dön dönüşte o zaman onları konuşuruz. Evet, evet. Şeyi açıklamalarından biri olarak masanın üzerine koyabiliriz dedim. Russell'ın Yasalar bulma çabasıdır. Yok onlar, onlar işin başka tarafları. Bulmaca çözme, yasalar bulma pek çok tanımı var ama bunlar müştereklik oluşturmaz. Şimdi hadis biliminde yasa mı buluyorsun mesela tek başına? Ona da hadis, hadis bir bilimdir. İlim filan değil o. Bilimdir bugünkü anlamıyla Türkçe'de bilimdir bu. Ama hadisin bilim olmasıyla... Fiziğin bilim olması, matematiğin bilim olması arasındaki müştereklik nereden kaynaklıyor? Bunun üzerine ben bunu bir konuşayım, yani konuşalım biraz sonra. Bu tabii tartışmaya da yol açacak bir şey. Hayır, Şeyi kesinlikle açmaz. Hissediyorum şimdi hadis nasıl bilim olur tabii, diyenleri. Tabii tabii. E canım ilanet fakültelerini kapatalım o zaman yani. Üniversite bilim, bilimlerin okutulduğu yerlerdir. Şey Ana noktamız şey bir müşterek yani yöntemle. Bu tabi o yöntem o müşterekliğin nereden kaynaklanıyor? Çeşitli bilme biçimlerine bizim bilim dememizi, loji dememizi, psikoloji diyorsun bak. Psikoloji, sosyoloji, antrop oradaki logos'la alakalı bu. Ee, o logos, o loji'yi ona yüklememize. Psikoloji deyince işte ruh bilimi diyorlar. İşte ruhun kökeni önemli değil. Sosyoloji toplum bilimi. Efendim antropoloji, insan bilimi yani o lojiyi biz biraz dikkatli bir şekilde analiz ettiğimizde aslında oradan gelen, oranın etkisini taşıyan ve bizim farklı nesne alanlarını, farklı gerçeklik kürelerini bilgimize konu kılarken ortak bir bilme yöntemine, bilim dememize imkan veren bir durum var. Onun üzerine konuşmak lazım. Hmm, Çünkü her türlü bilgiye bilimsel bilgi diyemeyiz. Onun bir tanımı var yani. Her türlü bilgi peki Her türlü bilgi, bir bilimsel inşa ederek bilimsel bilgiye dönüştürülebilir. Dönüştürebilir. işte onun üzerine konuşalım. Tamam. Nasıl yapılıyor bu? Şey sorayım ana konumuzun çok içinde olmadığı için mesela bir tarih koyacak olsak ne zaman başladı? Mesela gene Mısır insanlar... Mütâmiyalardan başlıyor. Yani hayır ilk insanlardan başlayabilir. Biz yazılı kaynaklardan gidebiliriz. Bilgimiz. Yazılı kaynaklardan gidersek ilk bizim Bugün bilim dediğimiz ve biraz sonra tanımlayacağımız bilme faaliyeti Mezopotamyalılardan başlıyor. Şey, bilim midir hocam? Babil'ler. Mesela e, doğada sadece süt veren ineğe bundan tereyağı çıkar ya da tere ondan tereyağı çıkarmak bilimin konusu mudur mesela? Bilim midir bu? E, tabii ki e, nedir? Hayvan tarım, hayvan bilim bir sürü şeye bunu bağlayabilirsin artık hangisi ilgileniyorsa. Ama... dönem... Ama orada tek bir tekillik üzerine e, vereceğin yargı, bak bu da çok önemli. Bilimin önemli özelliği, ortaya koyduğun genel kurallardan hareket ederek tekillikler hakkında yakalamalarda bulunmak. Kanun, yasa bu demektir. Bizim herhangi bir konuda bir yasamız, bir ilkemiz, bir kanunumuz yoksa, o tekil nesne hakkında konuşma imkanı elde edemeyiz. Buradan devam Doğru edelim. Yani. Evet. Reklamdan sonra biz e, bilim, bilgi nedir diye daha doğrusu soracağız. E, burada olacağız soruların peşinde de. Merhabalar, soruların peşinde e, programındasınız, TV nettesiniz. E, biz, e, ben deyiz, Yusuf Genç, kıymetli hocamız İhsan Fazıl Zoldu ile beraber e, bilim meselesini e, bütün çeperleriyle konuşmaya çalışıyoruz, e, çalışıyoruz. Ee, hocam anlatıyor. Ee, şimdi hocam şeyde kalmıştık e, demin, reklam öncesi. Ee, bilgi nedir'e gelip dayanmıştık. Önce orayı bir şey yapalım, çünkü, anlayalım diye. Çünkü bir bilginin bilimsel olması, orada dikkat et bilimsel bir sıfattır. Scientific knowledge diyorsun. Evet. Değil mi? Şimdi e, mesela klasik gelenekte de ilim diyorsun ama... Metinlere baktığın zaman... Orada da el-ilmul burhani diye bir ayrım var. El-ilmul hatsi diye bir ayrım var. Yani... İlimi tek başına da kullanmıyorsun. Onda da bir sıfatı var. Burhani bilgi. Ne demek? Hadsî, sezgisel bilgi ne demek? Dini bilgi ne demek? Bilginin başına sıfatlar getiriyorsun. Demek ki burada sıfatlanan bilgi. bilgi çünkü sıfatlanan mefsuf dediğimiz şey esastır. Diğeri sıfat değişir. Yani sen şu bardağı kırmızı da yaparsın, yeşil de yaparsın değil mi? Yani bu bardak, bardak olması bakımından sıfatı taşır niteliği taşır. E, burada da bilgi taşıyor dikkat edersen. Bilimsel bilgi, dini bilgi, matematiksel bilgi, efendim, gaybi bilgi, tecrübi bilgi, akli bilgi, burhani bilgi, burhani olmayan bilgi, inni bilgi, limmi. bir sürü isim var metinlerde. Sadece ilim demiyorlar ki. Anlatabiliyor musun Bugün de biz aynı şeyi söylüyoruz. Matematiksel bilgi diyorsun. E, fizikte doğa bilgisi diyorsun. Fiziksel bilgi. İşte scientific knowledge diyorsun. Non-scientific knowledge diyorsun. İngilizce kullanıyorsun. Bilimsel olmayan bilgi diyorsun. Peki bir bilgiyi bilimsel yapan şey ne? <gülüyor> Hah. Şimdi mesele o. Bilgimiz, çünkü bizim bilgi nedir? Bizim gerçeklikle olan irtibatımızdır. Her türlü gerçeklikle. Bu irtibattan ortaya çıkar. Bu irtibatı ne sağlıyor? Bizim kognisyonumuz sağlıyor. Bizim bir bilissel, bak ona da bilişsel diyor. Bilisel yapımız var. Değil mi? Hayal gücümüz var. Tasavvur gücümüz var. idrak gücümüz var. Anlama gücü çeşitli. Hani Bunlar dönemine göre değişiyor. Ee, zaten büyük düşünürler önce niye insanın bilişsel yapısını analiz eder? Aristoteles Anima'yı yazmış, İbn-i Sina nefsi yazmış. Ee, Kant'ın e, Safaklı Neslisi'nin önce bir e, insanın idrak yetilerini inceliyor. Bugün de böyledir. Kognitif bilimler diye bilimler var. İnsan nasıl görür? Yani tek tek organlardan tut. O dönemde de var bunlar. Organlardan tut. ...bu organların getirdiği verileri içeride işleyen iç iş duyular. Bunların tartışmaları ve buradan hareket ederek... ...diyelim ki masal kahramanlar üretiyorsun. E, ve bunlar üzerine konuşuyorsun. Bu da bir bilgi. Simya yapıyorsun. i̇bn şey, Sina diyor ki simya bilim değil. Burhani bilim değil diyor ama bak. Bilgi değil demiyor. Bu bilgi ama burhani değil diyor. Şimdi açıyorsun Taşkübizade'nin müftahı saadesini. Bir sürü bilim var orada. Ama bunların hepsi burhani değil. Keşfi bilgi var diyor, nazari bilgi var diyor, nazari-i şer'i bilgi var diyor, nazari-i akli bilgi var diyor, nazari-i irfani bilgi var diyor. Hayda! Şimdi dolayısıyla biz yukarıya doğru, bu neye benziyor biliyor musun? Sana hep veriyoruz ya. uçakla yukarı çıkıp bakıyorsun, şehir hamur gibi görüyorsun. Ve oradan ahkam kesiyorsun. Bir iniyorsun bakıyorsun ki o çöp sepeti var orada, bir tane çöp sepeti. İnsan var, araba var, ev var, her şey karışıyor. Şimdi onun için çok da böyle uzaklaşarak baktığımız zaman... İşi hamur gibi görüyoruz. Biraz aşağı inip metinlere girip bu insanlar meselelere nasıl tartışıyorlar, nesneleri neler, bu nesnelerle ilişki ne tür kavramlar geliştiriyorlar, ne tür yargılar veriyorlar, ne tür yöntemler kullanıyorlar. Bunları çok ciddi analiz etmek gerekiyor. Anlatabiliyor musun? Yani biz İbn-i desek ki kelam bilgi vermiyor diyor. Bilgi vermiyor demiyor ki. Burhani bilgi vermiyor diyor. Şimdi biz bugünkü açıdan baktığımız zaman i̇bn Sinan'ın Burhani dediğini de bilgi kabul etmiyoruz bak i̇bn Sina'nın El-İlmul Burhani dediği bizim için sadece bugün gevezelik. Bugünkü bilimsel bilgi mi diye soracak. Benim için mı? değil bak. Bugün diyelim ki Viyana çevresine göre tüm bunlar dilsel oyunlar mesela. Hmm. Hele metafizik gibi meseleleri. Adam bir cilt metafizik yazmış. Ve onu her yere sirayet ettirmiş. Şimdi dolayısıyla klasik bilme yöntemi nedir? Klasik derken tek bir tane yok. Yeni gelmişken şunu da söyleyeyim. Klasik dönemde tek bir bilme yok, idrak parçalanmışlığı var. Matematacılarla mantıkçılar aynı şekilde bakmıyor gerçekliğe. Yani Biruni ile İbn-i Sina'nın mektuplarını okuyor. Mektuplaşmış adamlar. İkisinin bilme yöntemi farklı. İbn Biruni, i̇bn Sina'nın Burhani bilgi dediğine Burhani bilgi demiyor. Tırnak biraz gevezelik diyor. E ne yapacağız şimdi? Mesela İbn-i e göre i̇bn Sinacıların ürettiği bilgi değil. Kavli bir şey o. Sözel bir şey. Bakın yani neredeyse Viyana çevresine benzer bir cümle kullanıyor. el burhan Kavli. Dilsel Burhan diyor buna. Esas matematikle yapılır bu iş. Artı matematikte de istikrar yöntemi tüme varım da değil. Çünkü özel bir şey yok İbn-i Yani bak 10 yıl konuşabiliriz bu konulara, Ama metinleri okumak lazım Yusuf. Bunu hep söylüyoruz. Metinleri okumadan, o metinlerdeki kavramları, yargıları, o metnin e, kurumsal bağlamını dedik ya, bilimin bir kendisinde haysiyeti bakımından, bir de cihetleri bakımından incelemek lazım. Çünkü burada yalıtılmış bir bilimden, yalıtılmış bilme tarzlarından bahsetmiyoruz. Politik, ekonomik, askeri, dini, ahlaki, moral, vicdan, bir sürü şeyle bunlar hemal oluyorlar. Çıplak anlamıyla, yalıtılmış anlamıyla bilme yöntemini konuşmak başka bir şeydir. Bu din için de geçerli. Ne dedik bir önceki programda da birkaç Yalıtılmış bir din yok ki. Din de kurumlara bürünüyor. kamusallaşıyor toplumsallaşıyor, politikayla entegre oluyor, ekonomiyle entegre oluyor. İnsanların hırslarıyla, vicdanlarıyla filan entegre oluyor. Böyle dini kendinde konuşmakla, dini kendi bağlamındaki yayılmış halini, kurumsal halini konuşmak da farklı şeylerdir. Çok dikkatli olmak lazım. Bu sadece kendi kültürümüzü ele alırken değil... Ortaçağ diyorsun. Ne Ortaçağ ya? Nedir Ortaçağ? Ya bunu daha önce de söyledim. 1200 ile 1500 arası Avrupa'da öğretilen bilginin entelektüel seviyesini biliyor musun? Ortaçağmış. Bir de insanlığın ortak bir gelişim var. O, o olmasa bir sonraki olur mu? Yani ne? Descartes mı gördü bütün bunları? Descartes'in antik geometriyi kurmasının temel nedeni Bolanya Cebir Okulu'dur. Bolanya Cebir Okulu'nun bunları kurabilmesinin temel nedeni e, nedir onun adı? E, İtalya'da e, John Müller'in İslam dünyasında gelen matematiği yeni dönem Onun bunu yapabilmesinin sebebi Bizans'tan giden alimlerdir. On, onların bunu yapabilmesi Kaykonides'in Tebriz'deki eğitimidir. E, gayet dolayı i̇bn Sina bu işleri rüyasında görmüyor ki... Tercüme edilen eserlerden okuyor, Helenistik birikim elinde, Roma, Yunan'dan gelen, e, efendim Hindistan'dan gelen, İslam dünyasında Bağdat'ta üretilen baskı, ya bu işte zaten böyle gidiyor. Hiç kimse rüyasında görmüyor bunu yani. İnsanlığın e, tarihe süreç içerisindeki seyahati ile alakalı bu. Anlamıyor muyum? O açıdan böyle e, çok yukarıdan böyle yargılayıcı meseleleri anlamadan, bir de bir taraftan uzmanlık var diyeceksen bırak uzmanları konuşsun bu konuları ya. Her konuda ahkam kesmenin bir anlamı yok yani. Şimdi hani diyor ya bizim rahmetli Oya, Ahyan Songar Hoca. Türkleri üç konuda bir doğar. Biliyorsun. Bir tanesi siyaset. Herkes devlet kurar, devlet yıkar bizde. Ben olsam şöyle yaparım. He, ol bakalım hadi. Hayatın boyunca on tane koyun gütmemişsin, çobanlık hakkında konuşuyorsun. Kolay mı bu iş? Gerçeklikle yüzleş yüzdeş bakalım. Diyanet, herkes bizde fetva verir. Herkes dini biliyor. Yani ufak bir bilgisayar kullanmak için kursa giden insanlar, tıp için ya da dinleri için bir eğitim almayı gerekli görmüyorlar. Değil mi? Bir de tıp, tıp tafabet. Herkes doktordur bizde. Karnını almaya görsün sana hemen ilaç verirler. Ya bu bu kadar basit bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Yani e, inanılmaz birikim istiyor bu. Hele sosyal bilimlerde, beşeri toplum bilimlerde konuşmak kolay bir iş değil. Bir sürü teorisi var, bir türlü farklı bakış açısı var. Burada da ne yapıyoruz? Yine kendi ideolojik kimliklerimizi, kendi iktidar alanlarımızı kurmak için tarihimizi nasıl e, çatışma alanlarına dönüyorsak bunu da böyle kullanıyoruz. Yok şudur, yok budur. Bir anlayalım bakalım. Bir de bir taraftan bilimsel bilginin ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. E, bilimsel bilginin ilk şartlarından biri veridir ya. Verin olmadan ne konuşacaksın? Empirizm diyorsun. Yeri gelmişken empirizmi de teolojik bir kavram olduğunu söyleyin. Bak o da çok önemlidir. Onun üzerine duralım. Bir not alsan onu istersen. E, senin ne verin var? Fatih Dönemi ile ilgili konuşuyorsun. Hangi eserler yazılmış, neler edilmiş, yapılmış, onları bilmeden, e, o metinler daha yazma halinde neşletmeden üzerine çalışma yapmadan konuşuyorsun mesela, değil mi? Bu bunlar dediğim gibi yine aynı şekilde e, çatışma, özel alanlarımda, önceden bağımsız olarak önceki programlarda konuşmuştuk. Amacın yedeği yapıyor. Aynen öyle, aynen öyle. Kendinde bir değeri yok bunların. Ha, şunun için buradan girmiştik klasik gelenekte mesela. Ee, ortak bir bilme, bilimsel bilgi ideali yok. Grupların kendine ait yöntemleri var. Meşayilerin yöntemi farklı, Kelamcıların farklı, işrakilerin farklı, İbn İbn bugün de yok. Bugün de yok, esermiş gibi bir şey var. Şöyle, e, indirgemecilik yapıyoruz bakın. Klasik Genelekt'te de indirgemecilik yapıyoruz. Klasik Genelekt'te bilme yöntemi yani Theory of Science dediğimiz bilim teorisi mantıktı. Onun için şifanın dört ciltli mantıktır. Mantık okutuluyordu. Matematik değil, mantık. Dolayısıyla her şeyi mantık diliyle ifade etmeye çalışıyorduk. Ve mantık diliyle ifade edilir mi? Beşşaylılar diyor ki bu bilimsel değil. bu Yani Burhani bilgi değil bu. Burhani ol. Ne demek buran ya? Burhan'ın hiçbir anlamı yok bugün. O dönemdeki Burhan'ın tanım teorisi ve kıyas teorisine göre. Şimdi anlamı o dönem kastedilen şey anlaşılsın diye soruyorum. Bilimsel bilgi. Tabi Bilimsel değil demiş oluyor. Tabi Şöyle mesela bak İbn Heysem tarihte ilk defa düzenekli deney yapan sistematik anlamda düzenekli yani bir varsayımı var. Bu varsayımı test etmek için düzenekler kuruyor. Düzenekli deney bu. Yani böyle deneyim rastgele değil. 55-60'a yakın deneyini bize menazırda, kitab-ül menazırda, optik kitabında anlatıyor. Ama zavallı, bunu mantık diliyle yapmak zorunda hissediyor kendini. Niye? Çünkü dönemin baskın karakteri, mantıksal ifadeye konu olan bilgi, bilimsel bilgidir ya da burhani bilgidir olduğu için. Bunu takmayanlar var tabii ama İbni İsem, İslam medeniyetinin merkezinde yaşadığı için, etkisi altında bunun. Mesela, biruni hiç buna, buna itibar etmiyor. Hiç ama. Çünkü uzakta o, Afganistan, Gazneliler'de. Ve i̇bn Sina'ya da diyor ki, Üstad biraz matematik oku. Bu yaptığın şey yani pek anlamı yok. O da diyor ki, sen de mantık oku bak. Senin yaptığın da matematik... Şimdi Hegel okuyorsun bak şimdi. Hegel diyor ki, matematik varlık hakkında konuşamaz. Varlığın hakikatini bize veremez. Şimdi Hegel bilim düşmanı mı? E aynı şeyi İbn-i de söylüyor. Aç metafizikte matematik hesaptan başka bir şey yapmaz... Bize varlığın hakikati lazım. Bize varlığın hakikati hakkında konuşmaz. İbn-i Bacca daha da ağır konuşuyor matematikçiler için. Bunlar bilim düşmanı mı? E sen eğer bugünkü matematiksel bilme yöntemini esas alırsan bilim düşmanı. Hayır değil, kendi yöntemleri açısından. Onların yöntemi de tırnak içinde rasyonel, istidlali bir yöntem. Bu, bu kelime önemli. Matematikçilerin de önemli. E, e, istidlali ve rasyonel bir yöntem. Tamam mı? Yani evet. Dolayısıyla biz... E, o dönemde de yoktu. Bu dönemde de farklı şey. Sosyal bilimler. Ben yurt dışında görev yaptığım üniversitelerde bunları müzaket ettim de. sosyal bilimler. Dalga geçiyordu biz de şeyler fen bilimciler. Tarih bilim mi ya? Sosyoloji bilim mi? Psikoloji bilim mi? Mesela rahmetli hocam Teoman hocam psikolojiyle sosyolojiyi hiç bilim kabul etmedi. Hiçbir zaman. Niye? İşte o niyesi bize sonra anlatacağım şeyle alakalı. Hayır bunu bu sadece Teoman Hoca'ya bir şey değil. Onu demek istiyorum? Yurttur. Ben bunu çok gördüm. Hala da devam eden bir tabii, şey. Tamam tabii. Yani bugün biz fakültelerimize dikkat edin. Ha bugün de ne yapıyoruz? Nasıl ki klasik gelenekte mantıksal olan burhani bilgi ise bugün de matematiksel olan burhani. Gibi. Elden geldiğince nicelleştirilebilen bir bilgi. Fizeye indirge fizik gibi. Yani fiziği model alıyorlar. Fizik gibi olacak. Şimdi sosyal bilimlerle ya da Geistik Manevi, toplumsal, beşeri niyese bir sürü. Bak adlarında bile uzmanlar henüz daha uzlaşmış değiliz. Türkiye'de edebiyat fakültesi var, beşeri ve toplum bilimleri fakültesi var. Hepsi de aynı dersleri inceliyor. Niye adında bir müştereklik yok? Merak etme bu fen bilimler içinde böyleydi. 1890'da Viyana'da kurulan e, bilim bölümünün adı Tümevarımsal Bilimler Kürsüsü'ydü. Henüz daha science diyemiyorsun. 1890'lardan bahsediyorum? Tüme bilimlerin bilimler bölümü. Niye? Çünkü tüme varım yöntem olarak kullanıldığı için. Science kelimesi kolay mı yerleşti? Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla burada bizim hakikaten çok dikkatli olmamız lazım bu tür konularda konuşurken. Bugün bizim bir bilme bir bilimsel bilgi idealimiz var. Her bilim kendisini ona göre ifade ettikçe bilimsel kabul görüyor. Dolayısıyla ona çalışıyor. E buna direnenler de var. Mesela bugün biyoloji, biyoloji... Canlılar bilimi, life science dediğimiz, doğa bilimlerinin, fiziğin, kimyanın yöntemlerini kullanmaya direniyor mesela. Özellikle 1960'tan sonra. Çünkü inceledikleri canlı dediğimiz o gerçeklik küresindeki olgu olaylar, fizik bilimin incelediği olgu olarak cinsinden tam anlamıyla ifade edilemiyor. Dolayısıyla bizim farklı bir yönteme ihtiyacımız var. Bugün aristotelesçi biyologlar var. Aristotelesçi biyologlar var. Anlatabiliyor Yani bu o kadar basit bir mesele değil. Çok dikkatli olmakta fayda var bu konularda tartışırken. Şimdi gelelim şeye. Bilimsel bilgi nedir diye soracaksın. Buradaki e, müşteriklik evet, değil evet. mi? evet Yani tamam. şeyden gidersek sanki daha sağlıklı olur hocam. Buna neden, yani bilgi işte var elinde. Niye bilimsel şimdi burada çok bu ihtiyaç niye var? Hah, şimdi şehir kurmak için var. Bak çok farklı bir şey söylüyorum şehir sana. Kurmak. Eşyanın hakikatini bilmek için değil. Şehir kurmak için bizim Rasyonel ya da klasik tabirinle istidlali bilgiye ihtiyacımız var. Bilim onun için çok önemlidir. Bugün de önemlidir. Yarın bilme yöntemimizde ise bile yine önemini koruyacaktır. Yani bilimi hafife almak e, alanlar meseleyi anlamıyorlar. E, bizim esas itibariyle istidlali, çıkarımsal ya da rasyonel bilgiye ihtiyacımız var. Niçin? Bir arada yaşamak için, şehri kurmak için, pazar kurmak için, devlet kurmak için, Bak bilgi çeşitlerimiz çok fazladır. Hadsiz, sezgisel bilgimiz var. Efendim gaybi bilgimiz olabilir. İlhamlarımız olabilir. anlamıyorum Çok çeşitli bilgi türlerimiz olabilir. Ama biz bir bilgi türünü merkeze almak zorundayız. O da aramızda en müşterek olan, en ortak olan akıl yetisine dayanan bilgi. Rasyonel akla. Aklında türleri var bir akıl var, e, maaşa bir sürü ak akıl şey var. Burada aradığımız şey tabii e, tartışmaya Paylaş... mümkün olduğunca kapalı pay bir değil Tam tersine tartışma meselesi değil. Eleştiriye açık, paylaşılabilir bilgi, denetlenebilir bilgiye ihtiyacımız var bizim. Sen şimdi bana ben rüyamda şöyle gördüm, sezgilerin bana bunu diye ilham dersen ben bunu denetleyemem. Dolayısıyla biz e, rasyonel bilgidir esas olan burada. Dolayısıyla... Tüm hadis bilimini bilim yapan, oraya sizin o yöntem üzerinden kattığınız rasyonelitedir. Nedir o? Kavramları olacak. O kavramlar arasında nedensel ilişkiler kuracaksınız. Ve bu eleştiri açık olacak. Ne demek? Elden geçirilecek. Ve bu denetlenebilir olacak. Paylaşılabilir bir bilgi olacak. Dolayısıyla biz bilimsel bilgiyi şöyle tanımlayabiliriz. O bilimselliği yöntem üzerinden düşünüyorum. Herhangi bir gerçeklik küresindeki... Bu matematiksel gerçeklik olabilir, fiziksel olabilir, gaybi olabilir fark etmez bak. Mesela tasavvuftan biraz bahsedeceğim sana. Tasavvuf bir bilim midir mesela? Bunu bilim olarak kurmaya çalışıyor adamlar. Herhangi bir gerçeklik küresindeki olgu ve olayları önceden tanımlanmış, önceden tanımlanmış bir yönteme bağlı olarak. Yöntem. Burada anahtar kelime yöntem. Ne diyordu şey? Katip Çelebi el ilm, pardon Arapça demiyorum Türkçe diyor, ilim. Hayır, bu Arapçadan tercümedir de onun için. Ha. İlim bir dustur üzere kıyılük haldir. Yani bilgi bir yöntem üzere konuşmadır. Bir yöntemin olacak. Bu yöntem senin o bilgine rasyoneliteyi verir. tamam mı? Şimdi dedik? Bir gerçeklik küresi var. Herhangi bir alanda. Onun olgu olayları var. Siz bu olgu olayları önceden tanımlanmış bir yönteme göre al aklın imkanları içerisinde kavramsal, nedensel ve eleştiren e, düzenli, kanıtlı ve tutarlı dolayısıyla denetlenebilir, tekrar edilebilir eleştiren bilgi üretmeniz. Bu tanımdan hareketli hadis, buz gibi bir bilim. Tabii. İfade ve istifadeye konu olacak derler klasik medinlerde. Yani sen onu ifade edeceksin, karşındaki ondan istifade edecek. Bak ifade ve istifadeye konu olacak derler. Şimdi niye? Sen şimdi hadisin, hadisin kaynağı bak ayrı bir konu. Hadi, tarihte öyle canım. Tarihte malzemeye dayanıyor. mütevâtir yani haberlere dayanıyor. Şimdi adı, alıyorsun hadisi. Belli bir yöntem dahilinde. Buhari'nin, müstimin ve birbirinden farklar da oradan çıkıyor. Takip ettikleri yöntem. Şimdi Buhari'nin uydurma dediği hadisleri diyor. Biliği sahih diyebiliyor yönteme göre. Dolayısıyla bizim şu bardak hakkındaki konuşmamızı Rasyonel kılan yöntemimizdir. Ve bu, bu rasyonelite mutlak doğru olması gerekmiyor bakın. Şimdi batlamıyorsun, majestesini al. Bu ger gökyüzü gerçekliği üzerine bir disiplin. Ve belirli bir rasyonelite üretiyor. Matematiksel ya bu. E ama bugün yanlış. Yani bir bilginin, yöntemsel olması ve o yöntem dolayısıyla kazandığı rasyonel tonun mutlak doğru olduğunu sağlamıyor. Ama iş görüyor. Onu ben denetleyebiliyorum. Şimdi ben bugün o majestiyi önüme koyup onu analizini yapabilirim. Onun kavramlarını, o kavramlar arasında kurduğu nedensel ilişkileri tespit edebilirim. Onu eleştirme konusu kılabilirim. Onu yeniden kurar, yıkar, biçer. Bir sürü işlemden geçirebilirim. İbn Sina'nın El, el kanun fıttı buna da bunu yapabilirim. E, es sima o tabi fizik kitabına da bunu yapabilirim. Kitab-ı da bunu yapabilirim. De anima ya e, da kitabul nefse de bunu yapabilirim. Dolayısıyla önemli olan burada bahsettiğimiz koşullar içerisinde bir yöntem dahilinde bu bardak üzerine konuşmam. Ben bu bardak üzerine şiir de yazabilirim canım. Bu bardak üzerine aklına gelmedik yüklemeler yapabilirim. Ama ben bunları eğer kavramlar Açık net değilse, bu kavramlar arasında nedensel ilişkiler yoksa, ben bunları söküp takamıyorsam, bu bilgiyi paylaşamıyorsam, bu bilgiyi tekrar edemiyorsan bu bilgiyi elden geçiremiyorsam, eleştirmek elden geçirmek demektir. Söküp takmak yani. Bunu yapamıyorsam bu rasyonel bir bilgi değildir işte. O açıdan biz klasik bilme teorisiyle mesela, tümden gelince mantığa dayalı bilme teorisiyle tüm varımcı, matematiğe dayalı bilme teorisinin ikisine bilimsel sıfatını yöntemlerinden dolayı veriyoruz. Anlamıyor muyum? Bizim niye bu bilgiye ihtiyacımız var? Bu çok önemli bir konu. En bence e, nasıl derler? E, dananın kuyruğunu koptuğu yer mi diyorlar? Böyle evet. bir tabir var değil mi? Tam da burası. Anlamıyor muyum? O açıdan biz ilahiyat fakülteleri kuruyoruz. Orada bir tefsir bilimi okutuyoruz. Hadis bilimi okutuyoruz. Niye? Çünkü o bilgileri biz denetleyebiliyoruz, o bilgiler üzerine konuşabiliyoruz, o bilgileri nedensel nedense kurabiliyoruz. Efendim onları eleştiriden geçirebiliyoruz, belirli yasallıklar üretebiliyoruz değil mi? Tekrar edebilirlikler... Ortaya... Sabık bir örneğim yok ama mesela yön şu anda gelmedi henüz aklıma. Yöntemin yanlış olduğu yani şöyle bir yöntem evet şeyimiz bu masaya koyduğumuz meselemiz. Yöntemin doğru olup olmadığını yanlış olup olmadığını test edebilecek bir şey. Tabii var. Yöntemin üzerinde de analiz yapabiliriz. Mantık, bilimi bunu yapıyor işte. Yani şöyle güzel bir şey bu. Biz düşünürüz, düşüncemizi de düşünürüz. Yani buna biz şimdi şu bardak hakkında konuşmak birinci dereceden bir düşüncedir. Bu bardağı belir, bilgime konu ettiğim yöntem üzerine konuşmak ikinci dereceden bir düşüncedir. İnsanın yöntem üretme kapasitesi üzerine konuşmak üçüncü derecede bir düşünmedir. Biz bunların hepsini yapıyoruz bugün. Ee, fizik yapıyoruz. Fizik yöntemi üzerine konuşuyoruz. Bir de insanın yöntem üretme kapasitesi mantık üzerine, logistik üzerine, metal language üzerine konuşuyoruz. Zaten insanın idrakinin katmanlı olması insanı diğer canlılardan farklı kılıyor. Hayvanın da bir idraki var. Ama hayvan idraki üzerine ya ben bu otu yiyorum da bu otu nasıl yiyorum, hangi yöntemle yiyorum demiyor. Ya da ya ben şu, e, ha, e, bitkilerle farklı bir yöntem, efendim, canlılarla farklı bir yöntem geliştiriyorum. acaba bende yöntem bilgisi nereden kaynaklıyor demiyor. Yani her türlü canlıda birinci dereceden düşünme var. ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci dereceden düşünme bize ait. Onun için idrak katmanlıdır. Hmm. Ve bu da tarih dediğimiz hadisi de oluşuyor zaten. İnsanların hepsi de bunu bir anda yakalamıyor. Yani tarihsel süreç de aslında bizim bu katmanlılığımızı veriyor bize. anlıyor muyum? Dolayısıyla... E, Nedir onun adı? Yöntemin, senin sorduğunuz yöntemin yöntemini de. Onun tabiatını da konuşuyoruz. Mesela biz de... Bak, mantık söz konusu oldu mı Çok üzülür hocam. Bak Mesela, mantık... Mughalata derse birisi, işte, Habesle-i derse, Retorik derse ne, ne yapacağım İşte o mantık zaten bunu söylüyor. O mantıktan hareket ederek ki bu Mughalakatadır, bu safsatadır, bu şudur, budur diyorsun zaten. Hmm. Mesela biz matematik yapıyoruz. Matematiği, metamatematikle matematiği nasıl yaptığımız üzerine de konuşuyoruz. Mesela şöyle düşün. Türkçe konuşuyorsun. Türkçenin dil bilgisi var. Arapça konuşuyorsun. Arapçanın dil bilgisi var. İngilizce konuşuyorsun. Arapçanın dil Bir de ortak bir metagramer var. İnsan zihni dili nasıl üretiyor? Onun yapısal analizini yapıyorsun. Yapıyoruz yani bugün. Anlatabiliyor mı Dolayısıyla bir sıkıntı yok. Şimdi bizim klasiklerden de alim denir, muhakkik denir, müdekkik denir. Mesela denir ki Seyit Şerif allamedir. Muhakkıktır, müdekkiktir. Bunları böyle bilgindir diye tercüme ediyorsun. Değil. Şimdi allame, alim farklı, allame farklı. Alim herhangi bir konuda bilgi sahibi olan insan demek. Allame... çeşitli konularda, akli nakli, dini fark etmez konularda bilgi olan. başka. Hezarfen belirli pratik sanatlarda uzman olan demek. Hmm. Çok fen, fen başka. Hezarfen diyorsun, hezar ilim demiyorsun bak. Muhakkık ise... Herhangi bir bilgi dalının, yönteminin bilgisine sahip olan. Yani şöyle diyor, meseleyi bilmek, tamam mı? Başka bir şey, bu meseleyi delillendirmek başka bir şey. Şimdi ben sen matematiği öğrenirsin, hesap yapmayı öğrenirsin ama ispatı bilmiyorsan muhakkak değilsindir. Herhangi bir teoriyi ben sana anlatırım, dedim ki üçgenin iç açıları toplamı şöyledir, ama bunun bir de ispatını veririm sana. Sonra biri de gelir der ki bu ispatın nasıl üretildiğini de ben sana göstereyim. Ona da müdekik denir mesela. Dolayısıyla allame, muhakkık müdekik başka da var tabii. Mukarrir ondan sonra mukarrip. Bunların tamamını alim dediğimiz yerde hocam anlaşmamız da anlamamız da Ama tabi. zaten öyle yapıyor, Bilgin değil, geçiyoruz <gülüyor> hepsine. Halbuki değil tabii. Bunların ya bu, bu medeniyet. Ondan sonra sen ne diyorsun? Adam çıkıp diyor ki 700 yıldır İslam dünyası vahşet ve barbarlık halinde diyor. Şimdi düşün, 2021'desin. 700'ü çıkar, 1321'e denk geliyor. 1322. Yani Süleymaniye'yi yapanlar, barbardı. İtli'yi yetiştiren kültür, barbar. Şeyh Hamdullah'a yetiştiren kültür, barbar. Mimarsistan'ın yetiştiren kültür, barbar. Takit'in rahatsızı yetiştiren kültür, barbar. Böyle mi düşünürüz? Böyle mi filozof olacağız? Bu ne biçim bir nefrettir ya? İnsanı kör ediyor. Herhangi bir batılı düşünür istediği zaman orada yanlış bir cümle gördü bunun sebebini merak ediyor. Böyle dedi ama aslında ama kendi kültürünü bir kalemde çiziyor. Sonra da diyor ki insan fazla oldu beni muhatap almıyor. 40 taklatsan almam. Çünkü senin derdin meseleyi açıklamak değil, nefret etmek. Kin kusmak kendisine yani kendi kendi atana böyle yapıyorsun yani. Bu kadar basit cümle kurulur mu ya? Sen bırak hadi bizi, Türkleri sevmiyorsun anladım Türk düşmanısın. E git İran'a bir bak bakayım o eserleri. O, git Babur devletini bak bakayım o eserleri barbarlar yapabilir mi ya? Böyle bir düşünce olabilir mi? Aynı şekilde şu olacak ki siz hadis bilimdir dediniz. Hayatı boyunca bir tane hadis sülü metni okumamış adam... Mesela itiraz edecek. Ya, okumuyoruz yani. yani Şimdi hani bizde var ya Müslümanlar Kur'an-ı Kerim okumaz. Kemalistler Nutuk okumaz. komünistler Das Kapital okumaz. Konuşuruz ama yani. E, bu, bu malumat olmadan marifet, marifet olmadan ilim, ilim olmadan irfan olmaz. Bu bir sıra düzenidir. Ben bu nesneyle bir temasım olacak. Yani üçgen hayatımda görmemişim. Üçgenin ilmine sahip olamam. Önce malumat. Şimdi da tabi data var yani, veriler var yani. Şimdi bilgi bir şeyin bilgisidir. Şey yok ortada, bilgiyi nasıl elde edeceksin? Şey, yorum bir şeyin yorumudur. E dedik ya birinci dereceden bir düşünme. Bunun bilgisidir. Sonra bunun üzerine yorum yapıyorsun. Bu bilginin üstüne yorum yapıyorsun. Yorum da bir şeyin bir yorum. Sonra o yorum yapma mekanizmaları üzerine bir yorum yapıyorsun. İçeriklidir bunlar yani. Biz onun için buna lafızla düşünmek diyoruz biz. İçeriksiz düşünmek, lafızla düşünmek İmam Gazali bunu ahmak tarzı düşünme diyor buna. Yani içeriksiz lafızlarla düşünülen insan ahmaktır diyor. Niye? Çünkü seni bir yere ulaştırmaz. Dedik ya Teoman Hoca üzerine konuşurken niye reddediyorsan bilerek reddet. Neyi kabul ediyorsan bilerek. Oradaki bilmekten bile ilgidir. Bir bak, bil ilgi, bil ilgi demek. ilgi kökünden geliyor. Bir şeyle ilişki ilgi kuracaksın. B ekiyle o ilemek, ilik var ya. Ya kemiklerini bir ilik, ilgi, ilemek, bağlamak anlamında. ilginçtir. İ ilim kelimesi de bununla alakalı. Bak ilim kelimesinde de bilgi kelimesinde de bunlar var. Şimdi sen bir şey olacak ki onunla kendini ilikleyeceksin. Ona ona bir ileme yapacaksın. Ona bir bağlantı kuracaksın. Bir irtibat kuracaksın. Ve onu sen kognisyonuna tercüme edeceksin. Çünkü bilişsel sibirle insan zihninin e, her Farklı gerçeklik kürenikleri olgu olayları kendi zihnle tercüme etmesidir. Ben bunu zihnime taşımıyorum ki. Bunu bilgiye dönüştürüyorum. Onun için Hazreti Ali insan eşittir bilgi diyor. Biz her şeyi bilgiye dönüştürerek irtibat kuruyoruz. Bunu konuşmuştuk. Gerçekliği, fiziksel gerçekliği bilgiye dönüştürüyoruz. İçine yaşadığımız fiziksel gerçekliği. Bu fiziksel gerçekliğin ta Big Bang'a kadar şu anda olmayan tarafını bilgiye dönüştürüyoruz. Ondan öncesini bak yeni bir İngilizce kitap çıkıyor. Ben bunun paylaşımını yaptım. Bing bang'den önce ne oldu? Ne vardı? Adam yazmış bunu yani. Bunu yazan da şey değil tabi. Bakan Mehmet Ağa değil, fizikçi yazıyor bunu yani, bir büyük bir fizikçi. Öldükten sonrayı düşünüyorsun. Anladın biliyor Yani biz bir irtibat kurarak o irtibatın içeriğini dikkate alarak düşünürüz. Adamda malumat yok, ilim iddia sahibi, ilim yok efendim. Şimdi marifet yok, ilim sahibi. İlim yok, irfan sahibi. Değil bunlar, böyle değil. O açıdan e, meseleyi çok dikkatli bir şekilde... Eyvallah. Özellikle. Hocam şimdi tekrar arkadaşlar... E, ...duralım diyorlar, reklam arası. Ya biz hakikaten bölmek, saat mi hızlı geçiyor? Yoksa saat hızlı biz geçiyor mi, ne bugün. Niyeyse hocam bilmiyorum. Bugün hakikaten hızlı geçiyor. Şöyle e, konuya dönemiyoruz ama... Yok, konu, konudayız. Konudayız da... E, ...şeyi konuşalım bence döndükten sonra... ...bu istidlani bilginin zemininde... Gerçekten eşya naketini bilmeye ihtiyacımı yatıyor yoksa başka bir şey mi bunu üzerine bence biraz konuşalım ki konu eksik kalmasın. Reklamdan sonra tam olarak bunu konuşacağız soruların peşinde. Munde soruların peşindeyiz çok ilerlediğimi söylenemez ama derinleştiriyoruz İhsan Hocam derinleştirmiş oluyor bilim nedir bilgi nedir bilimsellik nedir bilimsel olan nedir bir bilgiyi bilimsel yapan şey nedir? E, RIN etrafında konuşuyoruz. E, yavaş da olsa. E, şimdi hocam, e, kabaca aslında bunlara dair tanımlar verdik. Bunlara dair, e, bunların açtığı kapılardan da gidip e, epey e, bir şey konuştuk. E, son kaldığımız yer reklamdan önce bilimsel, bil, bir bilgiyi bilimsel yapan e, şeye dairdi. Siz istilali akıl e, dediniz. Çıkarımsal, istilali, rasyonel. Ee, Orada oradan. yönteme bağlı dedik, evet. O şöyle bir şey e, aslında benim kaygım. Yani bunu Böyle bir kaygı nereden ortaya çıkıyor? Niçin biz... Yöntem arayışında insan. Yöntem dolayısıyla rasyonel, istidlali, çıkarımsal bilgiyi niye bu kadar çok önemsiyoruz? Tüm e, felsefe, bilim tarihine geriye doğru baktığımda ben... kendi Bu bir yorum tabii, bu tartışılabilir ama... Bunun şehir kurmakla alakalı olduğunu gördüm. Yani şehri ilk insanlar milattan önce diyerek 5000'lerde kuruyorlar. Ve oradan itibaren başladığımızda, orayı analiz ettiğimizde bizim paylaşılabilir, rasyonel, çıkarımsal, istidlali bilgi ihtiyacımızın zemininde şehri kurmak, bir arada olmak, o kamusallığı sağlamak olduğunu gördüğümü düşünüyorum. Dolayısıyla hukuk bilinci, hukuk ee, merkezde. Çok ilginç bir başlık bir şey söyleyeyim. Francis Bacon, modern bilimin yöntemini kuran kişi avukattır. Hmm. Francis Bacon bir avukat. Ve yöntemi de Hooke'dan hareket ederek... E, kuruyor. Tabii sonra geliştiriliyor. Ya da ilk e, bilge dediğimiz bizim... solanlar, yani ilk bilgeler... bu... E, Ionia civarında kurulan şehirler, Efes'te, şurada burada Millet'te... ya da İtalya'da, e, bugünkü Yunanistan kara parçasında kurulan şehirlerde filozof diye bildiğimiz, bilge bildiğimiz insanların en özeli, şehrin yasalarını yapan insanlar olması. Doğrudan şehirle ilgili o zaman. Evet. Artı nübüvvet de böyle. Yani nebivi bilgi de şehri kurmakla alakalı. Hmm. Ve nebivi bilgiyle, felsefi bilginin süreç içerisindeki kavgası da, şehri e, ilzam edici bilgiyi, Hangi kaynaktan türeteceğiz meselesidir? El Medinetül Fadla, Farabi'nin yazdığı... Bununla alakalıdır. Platon'un devleti de... Platon şairleri niye koyuyor? Oradaki şairler bizim... E, bugünkü şiir dergisini çıkarıp şiir yazan insanlar değil yani. Oradaki şair, şehri tayin eden, şehri belirleyen, yasayı koyan... Keldanlarından bahsediyor orada yani. E, dolayısıyla... Ee, şehri, şehir, çünkü şehirdeki bilgi, ilzam edici bir bilgidir. Senin davranışlarını ilzam ediyor, belirliyor. Şöyle kalkacaksın, şöyle oturacaksın, şu yoldan gitmeyeceksin, şu kadar vergi vereceksin. Şimdi sen bana şunu soracaksın. Niye? Canım istiyor. Rüyamda gördüm. Bana böyle vahiy geldi. Biri bana sesleniyor. Böyle yap. Değil mi? Tanrı böyle istiyor. Mesela ya da biz güçlüyüz. Dolayısıyla bizim dediğimiz olacak. Yani kaynak meselesi çok önemli burada. Kaynakdan daha da önemli olan bunu uygularken ortaya çıkacak yapı. Bakın İslam dünyasında Basra ve Kufe'de de ilk yapılan fıkıh kurmak. usul fıkıh. Çünkü toplum kuracaksın. Yani bir arada yaşamanın... Çünkü bir arada yaşamak için niye bu önemli? Öngörülebilir. Yarını öngörebilecek. Çünkü bilmek, öngörmektir esas itibariyle. Sen astronomi niye yapıyorsun? Gökyüzünü görmek için yağmuru, güneşin tutulmasını, ayın tutulmasını. Ama bundan önce toplumu, toplumdaki bireysel yaşantını öngörmek istiyorsun. Ee, yarın öngörmenin bir toplumsal yaşamda yarın öngörmenin tek yolu var. Hukuk başka bir yolu yok. Ve bu hukukun hisselleştirilmesi. Ahlaka dönüştürülmesi. Hukuk ve ahlak toplumu kurmanın asgari iki şartıdır. Ve bunu da ne hangi bilgiye göre yapacaksın? Mesele tartışma meselesi bu. Nübüvvet meselesindeki tartışmalar da bununla alakalı. Şehri kuracağımız, kamusallığı tayin edeceğimiz layıklık de bununla alakalı. Evet. Sana adam dindar ol değil mi? Evinde kıl namazını ya da dindar ol fark etmez ama kamuya karışma diyor değil mi? İnsanoğlunun kavgasının büyük bölümü bununla ilgili. Aslında laiklik çözümsüzlüktür onu söyleyeyim. Laikliğe ben teolojik tereddüt diyorum. Yani henüz bir çözüme kavga böyle bir kenarda tutalım bunu. Şöyle tanımlıyorlar ya hocam birbirleri üzerinde baskı kurmaması. Yaygın tanım. Yok o başka bir şey tabii. Tabii o da, o da var da yani e, Fransız laikliği Katolik protestasının çatışmasını çözemedikleri için ara bir formül olarak laikliği geliştiriyor. Onun için teolojik bir tereddüttür aslında laiklik o uzun bir onu konuşuruz bir Başka üzerine. topluma tercüme edildiğinde girdiğiniz O daha farklı bir vehamet canım. Yani zemini olmadan başka bir şey o. Ama neticeyi kenan eee laiklik de esas itibariyle kamusal alanı hangi bilgi tayin edecek? Mesele odur yani. Doğru. Ve bu sadece buyunun bir meselesi değil. Bakın inceleyin şeyi nedir Farabi ile İbn Sina'nın o dönemdeki tartışmalarını Nebevi bilgi ile e, akli bilgi arasındaki ayrımı nasıl ele aldıkları hep konu gelip buna dayanıyor. Ben son şeyde Kayseri'de çıkan e, Düşünen Şehir'de bunlarla alakalı uzun bir yazı yazdım. Ömer Türker Hoca'nın konuyla ilgili çok güzel yazıları var. Yani bunu bugünkü mesaini dikkate alarak yorumlamak meselesi. Şimdi tabi bunun amacı da ayrı bir konu yani niçin şehir kurulur? ...şehirdeki nihai amaç nedir? O da ayrı bir konu ama... ...neticede biz bir şehir kuracağımız zaman... ...bu şehirde... E, ...her şeyi üzerine bina edeceğimiz bilginin... ...türü çok önemli. Dediğim gibi bu... ...güçlü insanların bize dayatması olabilir. E, bu güçlü insanlarıyla politik anlamda değil. Herhangi bir gücü, manevi gücü elinde tutan insanlar olabilir. Şamanlar olabilir mesela. Yani. O da olabilir. Biz seni bazı görülmeyen varlıklarla korkutabilirler. İşte doğaya hakim. Şimdi düşün. Dolayısıyla e, öyle bir bilgimiz olsun ki biz bu bilgiye dayanarak şehri kuralım. Ve bu bilgi ilzam edici olsun. Bizi belirlesin. Yani ben gönül rahatlığıyla diyeyim ki ya tamam böyle davranayım ben artık yani. Ha. Şimdi tabii şu da var. Hukuk e, merkezi aldık ama buradaki hukuk bugünkü anlamıyla bu hukuk değil. Klasik geleneklerde buna İslam da dahil hukuk e, ahlakın tıkandığı yerde devreye girer. Bu şu demek, toplumların bir aradalığı hukuk kurallarından daha çok o hukuk kurallarının içselleştirilmesinden elde edilen, ortaya çıkan erdemler tarafından belirlenir. Bu Roma için de böyledir, Yunanlılar için de böyledir, İslam medeniyeti için de böyledir. E, fakat o erdemler zayıfladığında ya da işlevselliklerini kaybettiğinde hukuk devreye girer. Onun için daha çok bir erdem toplumu e, diyebileceğimiz topluluklar oluştururlar. Klasik gelenekler biraz böyle çalışır. Yani bugün ise sen e, hukuk esasında her şey. Yani Erdem'e şuna buna bakmıyorsun. Kim haklıysa kim o çok formal. Hukuk çok formeldir çünkü. Onun için şeriatın kestiği parmak acımaz diyorsun. Çok formeldir. Belki sen suçlu bile değilsin. Ama fenomenal e, zahiri şartlar seni suçlu gösterdiği için cezanı kesiyor sana. Değil mi? Hukuk öyle çalışır. Yani şimdi burada e, şehri kurarken sahip olacağımız bilginin en kamusal, en paylaşılabilir, denetlenebilir bilgi olması. karar verince, bunun da istilali aklın, rasyonel aklın, aramızda en ortak olan, yetinin ürettiği bilgiyi esas alıyoruz. Şehri bununla kuruyoruz. Yani şunu şöyle düşünün, evleneceksin. Evlilik neticede iki farklı insanın bir araya gelip bir kurum kurmasıyla alakalı. Niye göre Evleneceksin. Bunun mistik bir duruma göre yapamazsın bunu. Mesela diyelim ki tasavvufa göre evlilik olmaz. Değil mi? Yani bunu bir hukukun, diyelim ki, o dönemdeki İslam hukukuna göre, yani bugünkü medeni hukuka göre neyse ona göre bir akıt yapıyorsun. Burada dikkat edersen e, nesneler belli, olgular belli, olaylar belli, aralarındaki ilişki belli. Değil mi? Hepsi e, denetlenebilir. E, bir problem olduğu zaman 5-10 yıl sonra mahkemeye gittiğinde her şey e, açık, denetlenebilir bir halde. Ve bu bilgi belli bir form kazandığında bir örüntü haline gelene tekrar edebilir özelliği var. İkide bir değiştirmiyorsun. Evliliğin belirli bir kurallılığı vardır. O kurallığa göre gidersin evlenirsin. Dolayısıyla Amaçları sen... ilgili mi peki hocam? Hı? Amaçları? Ne anlamda? Yani şöyle şimdi hatırlıyorum evlilik özelinde o yasalılığın amaçları da var yani tarafların üzerinde bir otorite şahitlik etsin. Insanlar tabii tabii ama falan. burada büyük ölçekteki amaç bir arada yaşamayı mümkün kılan kurallılığı oluşturmak. Birilerine zulmetmeden. Tabii. E, çünkü şöyle e, biraz daha genişletelim bunu. İnsanlar bir araya gelip bir toplum oluşturduklarında ister istemez e, bireyselliklerin ötesinde o toplumsal ürettiği artı bir değer çıkıyor ortaya. Bilgide de bu böyle. Yani bir fizikçinin yapacağı fiziksel çalışmayla... 100 fizikçinin yapacağı fiziksel çalışma, 100 kişinin toplamından da daha fazladır. Çünkü o matematiksel bir toplam değil, o bütünlük. Evet. O bütünün fonksiyonu değişir. Toplum da böyledir. Her türlü artı değer üretir. Sanatta, edebiyatında, mimarisinde, devletinde, ekonomisinde, askerisinde. Bu artı değerin de, insanlar arasındaki kullanımında bir kurallılığı olması lazım. Hmm. Bir ara soru, şimdi beşeri e... sosyal bilimler hukuk bağlamında ifade ediyorsunuz ya. Mesela Bugün için daha... o ama tabi ya. Bugünkü terimleri kullanıyorum. Ee, şimdi bak. Ya bunu mesela atıyorum şeye Atma. uyarlasak hocam. Örnek verelim. Örnek vereyim. <gülüyor> Çok kullanıyorum maalesef. <gülüyor> evet, evet. Bunu söz gelimi şeyde hocam astronomi oralarda kullanalım. Işık hızıyla ilgili bir şey var. Orada buraları konuşursak, tamam hani sosyal bilimlerde, hukukta... Tabii gerçeklik üzerinde hepimizin ortak konuşabileceği, denetlenebileceği bilgiyi de yine istidlali, rasyonel akıl üretiyor. Fizik budur işte. Yani sen şöyle diyebilirsin, ben ışığa bindim, seyahat ettim. Ya buna inanabilirsin de yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi i̇bn Sina diyor ki, simyacıların ürettiği bir bilgi olabilir. Hmm. Ama şu şu açıdan bu rasyonize edilemiyor. Bakın aynı şeyi mesela i̇bn Sina... Öldükten sonra bedeni dirilme için de kullanır. Haçlı cismani. Şimdi benim yöntemime göre, benim kurduğum diyor. Bunu 8 yerde söylüyor eserlerinde. 8 farklı yerde. Benim yöntemime göre öldükten sonra bedensel dirilmeyi e, rasyonalize edemiyorum. Ama buna inanıyorum diyor. Bak bu çok açık. 8 yerde benim tespit ettiğim belki daha fazla olabilir. Ama benim okuduğum eserlerde bu 8 yerde söylüyor. Şimdi yöntem... Dedim ya, bu konuda rasyonalize etmeyi sağlıyor bize. Şimdi bak aklıma gelmiş, şey. Medine kelimesi, Arapça'da kullandığımız, Mid'in kelimesinden geliyor aramca. Ee, mahkemenin olduğu yer demek. Dinle de onun için alakalı. Din esas tipa yargıdır. Meal-i ki din dediğimiz yargı günüdür o. Din günü diyoruz ya, yargı günü. Bugün İbrahimci'de hala din bu anlamda da kullanılır. Dolayısıyla bugünkü Medine'nin olduğu yerde de mahkeme olduğu için oraya Medine denmiştir. O ticaret kolonileri gidip gelirken orada bir mahkeme yani anlaşmazlıkları niye çözeceğiz? İki kişi kavga etti geldi. Niye göre çözeceksin bunu? İki tarafın da üzerinde uzlaştığı bir yasalılığın olması lazım. Bu da ancak bizim en ortak yetimiz o istidlale çıkarımsal akıl tarafından tayin edilebilir. Bakın bu usulü fıkı bunun en güzel örneğidir. İslam medeniyetinin ana payandası niye usulü fıkıhtır? Çünkü orada hukuku bilginin rasyonize edilmiş halini görüyorsun. Onun için bak çok ilginç. Ta ilk dönemde usulü fıkıh bir tür algoritma olarak gören şeylerimiz var. Düşünlerimiz var. Ve bugün hatta sen usulü fıkıh matematize edebilirsin. Niceleşebilirsin. O kadar formel bir yapıdır yani. Çünkü orada yöntemin bellidir. Şimdi bak bu da çok önemli bir şey. İslam medeniyetinde başka bir şey söyleyeceğim ama. Herhangi bir konuda, dini meselelerde bile konuşmanın bir usulü var. O usulü vaz ettikten sonra konuşabilirsin. Çünkü ben seni denetleme imkanına sahip oluyorum. Şimdi problem şu, usul yok bizde bugün mesela. Usul yerine kendini ikame ediyor. Bu tam bir katolik düşüncedir. Çünkü batı düşüncesinde usul katolik kilisesidir. O kilise bildiğimiz bir ibadet anı değil, bir sistemdir. Kafasına göre vahiy alıyor adam. Kesinti değil. Senin vahiy Müslümansın. Vahiyin bittiğini düşünüyorsun. Ama o vahiy yorumlama. Vahiy derken sadece Kur'an-ı Kerim değil. Hazreti Peygamber'in efalini de sünnet dediğin adresiyle yorumluyorsun. niye göre yorumluyorsun peki? Kafana göre mi? Hayır bir yöntem var. Önce yöntemini vaz ediyorsun. Diyorsun ki ben tefsiri şu usule göre yapacağım. Hadisi şu usule göre yapacağım. Fıkhı şu usuleye göre yapacağım. Bunu koyduktan sonra sen o usule göre... ...belirli ahkam, belirli yargılarda bulunuyorsun. Ben seni denetleyebiliyorum. Evet. <gülüyor> Eleştirebiliyorum. Çıkan sonuç hoşuma gitse de gitmese de... Tabii tabii. Şey sana mesela. katılmıyorum, beni bir usul kuruyorum canım. Ama ben de bu usulle sana cevap veriyorum. Usulü usulle karşılıyorum. Bu teorik perspektifim veriyor bana. Bugün problem Türkiye'de. Herkesin kendini usul yerine koyması küçük kilisecikler bunlar. Katolik kafa. Biz de çok, ya çok belirleyici bir etkin diyoruz ya biz... Müslümanca inanıyoruz, katolikçe düşünüyoruz, Protestanca yaşıyoruz, elhamdülillah Müslüman diyoruz ya. Bu. Bir kişinin usulünü vaz etmeden dini konularda ahkam kesmesi kendisine usul yerine koymasıdır. Bu bir kiliseciliktir. Küçük bir kilisedir o. Kişi hiçbir zaman usul yerine kendini ikam edemez. Usulünü vaz eder. Ve ben bu usule göre onu denetlerim, eleştiririm, karşı çıkarım. Bu sadece fıkıhta değil, tefsirde de böyledir, hadiste de böyledir. Şurada da böyledir. Ve o usul, takip edildiği zaman mezhep dediğimiz bir aziz ortaya çıkıyor. Dolayısıyla mezhep aslında usulü bir perspektiftir. Teorik bir bakış açısıdır ve son derece önemlidir. O usulü, usule bağlı olduğu müddetçe, usulden kopartıp onu dondurduğun zaman, işte orada mezhepçilik yapmaya başlarsın. Ne dediğini, neye göre konuşan, yani sorularını ve o sorulara ilişkin, Cevap verme yöntemini unuttuğunda, unuttuğunda sıf cevaplar elinde kalır. Onlar artık yobazlığını yapmaya başlarsın. Senin bir kimliğin bir parçası haline gelir. Haklı olarak onu korumaya çalışırsın, ama o verimsiz, kısır bir çatışmaya döner. Dolayısıyla şehirdeki bu, şehirin kuruluşundaki bu arayış hakikaten ama klasik döneme baktığımız zaman bunu çok iyi görüyoruz. İlk dönem bilgeler, filozoflar. Nebiler. Ya Cengiz'in yasası diye bir yasa var değil mi? Bak Cengiz bile vahşidir, şudur budur diyorsun ama Cengiz yasası çünkü başka türlü insanları bir arada neye göre tutacaksın? Korkuyla tutabilirsin, tehditle tutabilirsin ama bu sürebilir bir şey değildir. Sürebilir birliklerin hepsinin dayandığı iki temel kavram var. Hukuk ve bu hukukun içselleştirilmesi, vicdanlaştırılması ahlak. Bir toplumda bunlar gittiği zaman o toplum yarınından emin olamaz. Onun için İmam Gazali eman olmadan iman olmaz diyor. Yani maddi güvenlik olmadan, yarımı öngöremeden metafizik güvenliği de oluşturamam. Hatta hatta Fahrettir Razi daha da ileri giderek der ki ahiret inancı yeryüzündeki öngörümüzün garantisidir. Bizim bir arada yaşamamızı mümkün kılar. Çünkü o yani nispetle davranışlarımıza belirli bir düzen kazandırırız. Çalmayız, çırpmayız, hak hukuk yemeyiz çünkü hesap vereceğiz. O ölçüte göre oraya nispetle oradan, buradan hareket ederek şimdi düşün bakalım Müslümanlar gerçekten ne kadar öte dünya inancına sahipler ya da değiller. Ne kadar oraya nispet ederek kendi davranışlarını e, ayarlıyorlar, ona bir düzen veriyorlar. Değil mi? Bu, bu bile çok önemli. Çünkü bizim hukuk anlayışımızın bir parçasıdır öte dünya inancı. Çok gerçek bir şekilde. Tabii vicdanımızda. Eğer bunu lafsi değil de mefhum olarak inanıyorsan, öte dünya inancın senin bu yeryüzündeki yapıp etmelerinin izam edici bir parçasıdır. Anlamıyor muyum? Ee, değilse o lafızdır o psikolojik yani bir yüktür bu o. Bu şeye yöntemli ilişkin vurgunuz hocam şeyi yani neredeyse İslam'ın şartlarından biri sayılacak. Tabii. tabii. E, usul gözlemek... abdesi, usul abdesinden daha önemlidir. Eyvallah. Bak usul, bunu ben kiliste, şimdi ismini unuttum. Çok değerli bir sanatkardan öğrendim. Bu sanatkarlar çok önemlidir bir toplum için. Çünkü senin on ciltte ifade ettiğini bir kelimede ifade ediyor. Kiliste öğrenmiştim onu bir sanatçıdan. Usul abdesi gusul abdesinden daha önemlidir diyor. Tabi usulsüzlük, süzlük, Usul bizim, olmadan usul olmaz. Tabii yani bizim klasik geleneğimizde bu usul vurgusu inanılmaz ve çok usul kitabımız var hemen hemen her konuda usul kitabımız var ee, çünkü usul olmadan ben bilgimi rasyonelize edemem istihlal hale getiremem çünkü kavramları yani tanım teorim olacak kavramları tanımlayacağım onları ıslah haline getireceğim yani o kavramları kavga edilebilir olmak ıslah o demek kavramı kavga edilen, üzerine kavga edilir halden çıkartmak barış şimdi zemini kılmak sonra kavramlardan hareket ederek nasıl önerme kurduğumu, nasıl çıkarım yaptığımı sana göstereceğim. Sen de bunu denetleyeceksin. Eleştirme hakkı da elinde olmuş olacak böylece. Ve e, ya kabul edeceksin ya ya reddedeceksin tabii. O açıdan usul merkezidir e, İslam toplumu, İslam hukuku. Onun için dedim ya, kesinlikle bizde öyle ambiguity, efendim, belirsizlik, müpemiyet falan yok. Farklı usuller var. Bu farklı usuller son derece tanımlanmış yapılardır. Dolayısıyla şu bardak hakkında konuşmanın imkanı sınırsızdır ama belli bir yöntem dahilinde. Bu bardak hakkında herhangi bir usulle konuştuğunda bunu müfemileştirmezsin. Tam tersine tanımlarsın, belirlersin, yargılarsın. Ama sen başka bir usulle bunu yapabilirsin. Usuldeki çeşitlilik bir müfemiyet üretmez. Müfemiyet usulsüzlüktür. İslam'ın hocam o İslam mucizesi dedikleri şey... Muhataplarına teklifini bu kadar e, ikna edici, yaygın şekilde ilk dönemleri... kitabın ki... varsa muhatabın olur. Ee, bu, bu herhalde Bak, yani. Aferizmama dikkat et. Hitabın varsa muhatabın olur. Hitabı da usul dairesinde yaparsan Sül. karşı taraf ta, e, kabul edilme imkanı elde edersin. Şimdi şöyle düşün. İslam'ın inan çirkelerini düşün. Bunlara sen inarsın, ben inanırım, o inanır, şu inanır. Ama ben bunu... Benim kültürümden olmayan birine nasıl anlatacağım? Belirli bir usul dairesinde anlatacağım. Onu rasyonalize edeceğim. Kelam nedir ya? Niye kurduk kelamı biz? İnancımızı tırnak içinde rasyonalize etmek. Bu mutlak anlamda değil bak. Rasyonalizenin yönteme göre değişir. Eşarilerin yöntemi farklıdır. Maturilerin farklıdır. Zeydilerin farklıdır. Efendim, zahirlerin farklıdır. Muhtizilerin farklıdır. Muhtizilerin kendi içerisinde bir sürü fark var. Yeter ki ben seni görebileyim. Yani senin hangi örüntülerle, hangi süreçlerle, hangi kavramlarla, hangi yargılarla iş yaptığını göreyim. Seni denetleyeyim, sen istediğin yöntemde kullan. Çünkü biz herhangi bir nesneyi, olguyu ya da olayı makulleştirerek bilebiliriz. Onu akli hale getiririz. Bu akli hale getirmenin kurallarını bize yöntem verir. Ve bu akli hale getirirken de hepimiz arasında en ortak olan o rasyonaliteye, o istilali yapıya, onun için bilimi küçümsemek, aklı küçümsemek, yani artık kelime yetmez yani onu eleştirmeye. Bunları çok iyi bilmiyor. Aklı çekip aldın mı İslam'ı iptal etmiş olursun. Peki o bugünkü şeye nasıl geldi hocam? Böylesine burgu şimdi epeydir. Yani çok vurgulu bir şekilde anlattınız İslam'ın yöntemini. Ben anlatmıyorum. Usul. Bu var zaten. zaten ya bunlar var. benim icadım değil ki. Evet, bugün işte Cumhuriyet sonrası bizim Türkiye'de yaşayan insanlar, Müslümanların e, hakim algısı açısından söylüyorum. Nasıl e, usulün, yöntemin e, hatta tırnak içerisinde bu imaj yüklenmiş de olabilir ama bilim karşıtlığı e, bu anlamda. Bu, buralar nasıl gelince? Evet bu uzun bir konu tabii. Yani bu... E... Örgütlü birlikteliğimizin zedelenmesi, yenilgilerimiz, e, entelektüellerimizin, e, nasıl diyelim, elenmesi, e, pek çok şey açısından tartışılabilir. Yani bu ayrı bir, bir program yapabiliriz bunun üzerine. E, yani bir kültürün, e, şöyle bizim klasik rasyonelitemiz, aslında biz e, Fazıl Ahmet Paşa meselesini takip ederken, bir yerde durduk, bilime geçtik. Onu devam etmemiz lazım. Ee, şimdi... E, klasik... dünyada kurduğumuz rasyonalite... belli bir yönteme dayanıyordu. Bu değişti. Yani bizim e, aslında mevcut yeni duruma ilişkin yeni yöntemler üretmemiz gerekiyor. Bunu yapamadık. Bunu yapamamız nedeni sadece... E, nasıl diyelim, mevcut durumla alakalı değil bu toplumu temsil eden elitlerin varlıklarını idame ettirmek için yüklerinden bir an evvel kurtulma meselesiyle de alakalı. Dedik ya biz Türkler bunu yaparız sık sık. Evet. Yani çok hiçbir şey mübahaya gerek yok. Eee 1800'de, 1800'lerde bu toplumun entelektüellerin torunlarını takip edebilirsin. Bak ben sana bugün. bir örnek ver. tabi Yani bugün nerede o torunlar? Yani e, Osmanlı'nın en önemli elitleri, bürokratları demiyorum bak, alimleri, efendim, şairleri, mimarları, entelektüelleri en genel anlamıyla. Bir takip et bakalım neredeler? Hatırlıyor muyum? Dünyada durdukları yer itibariyle diyorsun. Tabii. Yani bir toplumun... Bu e, neyi gösterir hocam? Toplumun entelektüelleri, toplumun sahip olduğu kültürü rasyonize etmeyi terk ederlerse kim yapacak bunu? Yani... Şimdi dedik ya din yaratılmış bir şey değil ki bilim de yaratılmış bir şey değil. Kurumsal tarafıyla baktığın zaman e, dini bilgiyi rasyonelleyecek insanlar nerede belirli yöntemler açısından onun yap olmadığı için halk kendi sahip olduğu bilgiyi dondurarak savunmaya çalışıyor. Yani tek mümkün yol olarak. E, Tabi ya da işte bu başka şekilde. Mevcudu korumak üzere o da o örgütlenmiş bir anlayışımız var. E bunu yavaş yavaş kırıyoruz. Hurafenin icadı e, da burada mı acaba? Bahsediyor? Hurafi mi? Hurafi her zaman vardır. kurafe evet. bir dilin argosu varsa bir hakikatin de pratikten kaynaklanan argoları vardır. Onu Milletin şeyi, e, ilişkisini sürdürme Ş yöntemi şöyle, olarak? Şöyle, parametiyel olarak çıkar. Şu büyük kitlelerin e, inançları çok çeşitlidir. Yukarıya doğru... E, yüksek kültür üretilir ve o yüksek kültür aşağı sirayet eder. Bizim yüksek kültür İslam, yüksek İslam kültürünü biz e, üretemetik. Aydınlarımız, entelektüellerimiz, aydınlarımız, alimlerimiz. Şey gibi o zaman hocam, e, şimdi onu onun için mesela bak Çağdaş Türkiye'de, Çağdaş Türkiye'de e, bu tür düşünceleri şairler üstlendiler. mesela. Dikkat et bak, evet. Necip Fazıl'dan, İsmet Özel'inden, Sezai Karakoç'undan, Cahit Zarifoğlu'ndan. Ee, değil mi? Yani büyük oranı teorik, nazari üretim yerine duygusal bir üretim. Koruma amaçlı bir üretim. Bu sadece e, muhafizekar camia içinde değil. Diğer camialar içinde büyük oranda. Nazikmettir önemli olan yani. Evet. Bir şey kıymetli evet, bir şey söyleyen. Yani. Tabii. Şimdi bu topyekün Türk toplumunun tarihsel macerasıyla da alakalı. yani Burada da bir suçlama yapmaya gerek yok. Dedik ya, 1774'ten bu yana başımıza gelen... Gündüz'ün başına gelse gece olurdu. Büyük yıkımlar yaşadık. Biz bu tarihi unuttuğumuz için. Büyük yıkımlar yaşadık. E, büyük insan kayıpları verdik. Büyük göçler aldık. Ondan sonra her oldu. Kemal Tahir yanlış hatırlamıyorsam, savaş ahlakı diye bir tabir kullanıyor. Evet. Değil mi? Kemal Tahir değil evet. mi yanlış şimdi O ahl ahlak... Ha? Harp, Harp ahlakı. Tamam, savaş ahlakı. Yani o... Panik, o... Kaygı, o korku geleceğimizi öngörememe bir sürü sıkıntı yaşadık. Ee, tabi bu politik devamlılığımızı sağladı. Bir şekilde siyasi varlığımızı devam ettiriyoruz. Millet e, olma vasfımızı devam ettiriyoruz ama büyük kayıplarımız var. Bunu tabi sağlayan da millet gene hocam şeyi hatırladım tabii, tabii. Balkan Harbi'ni. Balkan Harbi hani e, yenilen askerlerin, asker ağların e, harbi değil de yenilen subayların harbi ya. Bizim düşünce alanındaki kırıklığımız da aydınların sorunu, sorumluluğu. Yani dediğim gibi birkaç birkaç defa bunu tekrar ediyoruz. Bunları çatışma konusu kılmadan masaya koyup tartışmamız lazım. Yani bu işi bir de sosyolojik analizini, psikolojik analizini yapmak lazım. Yani toplumsal olarak yaşadığımız o sıkıntıları ve bunları bu kayıpları nasıl telafi edeceğimiz üzerinde kafa yormamız gerekiyor. Biz e, her alandaki bilgiyi sadece dini bilgiyi değil... Hızlı bir şekilde rasyonize etmenin e, istidlali akılla, nazari diyelim. Şimdi İb Aç Taşköbüzade'den daha mı Müslüman bu insanı, anlamıyorum. Ayırıyor diyor ki, nazari akli, nazari keşfi, nazari şer'i bilgi diyor. Bilgiyi bu şekilde tasdif ediyor. Yani bizim akli bilgimiz var ama nazari yani teorik. Keşfi, Şş, keşfi tabii onun da tabii. Aç e, Miftahül Gayb'ı Sadettin Konevi'nin girişi. Çünkü niye? Sen tasavvufu bilgiyi paylaşılabilir kılmak için onu nazarıyı bir dile dökmen lazım. Anlatabiliyor muyum? Tarikat o, e, nedir o? Yaşam felsefesi anlamındaki tasavvufu kastetmiyorum. Davud'ul Kayseri şer, fususu şehrederken niye girişte ona usul yazıyor? Ne demek usul? Niye bunu ve söylüyor kendisi? Eğer ben bu bilgiyi başkalarıyla üzerinde konuşulabilir hale getirmezsem nasıl paylaşabilirim? Ya tokat atacağım adama? Ya bir şekilde baskı kurarak yapabilirim bunu? Maddi ya da manevi fark etmez ki. Ama bu sürülebilir bir, şey, bir beraberlik, bir birlik oluşturmaz. Bunu seninle benim aramdaki irtibatı sağlayan en müşterek olan aklına taşımam lazım. Yani makul hale getirmem lazım. Sen bunu akledeceksin, bana katılacaksın eğer seni ikna edebilirsem. E, tasavvuf gibi, irfan gibi son derece zor bir konuya bile usul yazıyor bu insanlar. Bak bunu Sadettin Konevi yapıyor, Daudul Kayseri yapıyor. E, nedir onun adı? Eftalettin Türke diye bir adam var. E, İran'da Türk aile bu Eftalettin Türke. Bunun torunu Sainettin Türke. Sonra Abdurrahman Cami. Bunların dikkat et yaptığı vahdet-i vücudu istilali bir dile nasıl dökebiliriz? Mevlana buna itiraz ediyor, Yunus Emre buna itiraz ediyor. Niçin Mevlana şiirle? Bu işaretli diyor Çünkü bu istidlali dile dökülemez. Niye Davudur Kayseri bunu medrese diliyle yazıyor? Çünkü medresenin o dönemdeki baskın dil, mantık dili. Mantık diliyle bunu nasıl kurabiliriz? Ki e, insanlarla bunun üzerine konuşma imkanı elde edebileyim. Çünkü i̇stidlali akıl bize şu bardak hakkında beraberce konuşma imkanı verir. Öbür türlü ya yani Marjinal bir 5-10 kişi bir araya gelip hiç konuşmadan da bildiğimizle anlaşabiliriz bak. Bu mümkün. Böyle bir dil geliştirebiliriz. Ama bu 5-10 kişinin yapacağı bir şey. Şehir kuramayız bununla. Şu bardak hakkında konuşmanın asgari zemini... ...ikimizin arasındaki en müşterek olan istidlali akıldır. Buradan hareket ederek genişlet bunu. Bilim kurabilmek için, hukuk kurabilmek için, şehir kurabilmek için... ...sanat yapabilmek için, mima... ...her türlü yapıp etmemizin zemininde... ...ama problem şu. Her şeyi buna indirgersen problem. Bunun dışında o... Aklın tamamlayacak ilkesi gereği farklı bilgi türlerine de imkan vereceksin. Hatsi bilgi, sezgisel bilgi, şu bilgi, bu bilgi de olacak. Merkeze hmm. koyma gerekirse... E tabi ama bu bir aradığımızı sağlayan bilgi olmaz bunlar. Tutup tüm bilgileri... Yani her bilgiyi mantığa indirgeyelim. Her bilgiyi matematiğe indirgeyelim. O zaman da o indirgemecilikte başka problemler oluşturuyor. Ve kavgalar düşünce tarihinde, felsefe tarihinde sadece farklı yöntemden olması değil... Bir yöntemin diğer yöntemleri... Kendisine irca etme, icbar etmesinden de kaynaklanıyor. Sadece matematik kullanılsa gene şey olur mu tartışma? Sanki olmaz gibi geliyor. Sayı kavramında anlaşamayız Bütün matematik netice kavramlara başlayan. dayanıyor. Şimdi kavramları küçücüksemeyelim. Yusuf, hmm. bana bir matematik teori söyle. O teoriyi korumak için 800 bin kişilik ordu besleyelim. Vatan kavramını korumak için biz 800 Biz kavramı koruyoruz ya. Toprağı mı koruyoruz zaten zannediyorsunuz? Biz o vatan... Bayrak nedir ya? Bayrak bir şahsi manevisi olan kavramdır. Şahsi manevi. Anlamsal bir kişiliği var. Onun etrafında toplanıyoruz. Biz yoksa bez parçası diye canım. Onun bir şahsi manisi var. O bir değer. Bir anlam var orada. Değil mi? Ya sen bunun için ordu besliyorsun. Bunun için canını veriyorsun ya. Kavram deyip geçmeyelim. Bizim bütün matematik dediğin o bilimin de zemininde kavramlar var. Sayı kavramı var, işlem kavramı şu var, bu var yani. Hocam eyvallah. Ee, bittiğini söylüyorlar. Ne? Arkadaşlar, ne bitti?ler Program süreni, bize ayrılan bu haftaki sürenin e, sonuna geldiğimizi söylüyorlar. Ee, bunu söylemekten de artık şey diyorlar da eleştiri aldım. Ya sürekli e, yetmediği konularınızı konuşamadınız. Yok yok. Ama ben, hakikaten durum böyle. Yok bence değil. Yani biz evet. herhangi bir konuyu önceden bitirmek üzere anlaşarak yola çıkmıyoruz. Soruların peşine takılıyoruz. Evet. Nereye götürüyorsa bizi? Yani bizim şu soruya şu cevap vereceğiz diye bir sözümüz yok. Kendimize de başkalarına da. Peki hocam denetlenebilir olması açısından sormuş olayım. Önümüzdeki program e, buradan mı devam edelim? Bu soruların peşinden mi? E, Allah kerim. Allah kerim. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Eyvallah. Hayırlı geceler diliyorum.